İstanbul başlıyor Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır Evet programımız Binbir İstanbul Bay Yaramazov kardeşler başlıyor Kent FM 101.4 şehrin efsanesindeyiz. Konumuz adalar. Hangi adalar? Bize bir yar gelen adalar diyelim. <gülüyor> Sahilinde beklenen adalar. Yani. E aynen. <gülüyor> Hatta mehtabı çıkılan adalar ve Hadi bir o. konuğumuz var. Evet. Derya Tolgay. Adalar söz konusuysa Derya'yı çağıralım dedik. Niçin? Onda da Derya anlatacak bize herhalde Sorguya çekeceğiz onu Hoş geldin Derya <gülüyor> E tabi Derya'yı söylemedik ama Derya'cığım seni sorguya çekeceğiz ee, Sağlı, Sağ olun sağ e, olun Asiye'nin ellerini mi? bağlar mısın Derya? <gülüyor> Hemen <gülüyor> Ben konuyu yumuşatayım. Adalardan bir yer geldi <gülüyor> ama <gülüyor> aşık olsun öyle mi davranılır? Pek de nazikmiş. Hakikaten adalardan bir yer gelecekse böyle gelsin. Yaralım. <gülüyor> yar, yar. Aman Ahmet'im ya. Ahmet ya. Programı baştan yardın yani. Ya şu an. hocam şey çok korktu Erhan aman dedi. <gülüyor> Hüseyin abi açmasın, açmasın ne olur dedi. Ben de. çok etkilendim. <gülüyor> ama ama Peki, benim açmam da kötü olmuş. Çok, çok güzel evet. oldu. İsterseniz numarayı verelim. Verelim bari. Verelim değil hadi mi? Bak, verelim hadi. verelim. Biz aramak isterseniz ki arayın istiyoruz. Ee? 0212 912 10 14 912 10 14. Tamam. Bekliyoruz. Ya bazen de hani böyle e, radyoyu aramak istemeyenler olabiliyor ama içlerinden de böyle bir şey geçiyor. Evet. Ya onlar da hani bizim İnternet numaralarımıza sahiplerse ki evet. Facebook'ta falan var. Var. E, mesaj atabilirler. Tabii. WhatsApp'tan atabilirler. Instagram'dan Onu yollayabilirler. Atabilirler. Sana atabilirler. Ahmet'e <gülüyor> atabilirsiniz. Zeynep'e atabilirsiniz. Bana atmayın lütfen. Ben zor yakalıyorum. Hocam, bana da atabilirler evet. Ben Şimdi malsınlar. hemen e, Derya'ya ilk, ilk, ilk öldürücü soruyu soralım. Kaç da var Derya? <gülüyor> <gülüyor> Herkes neredesin? merak ediyor Menak vallahi ediyorum. çok Ka çok yok <gülüyor> o 9'a indi sonra 7'ye indi evet. e, kaybediyoruz gittikçe bilmem biz son anda var. neler kaldık yani Heybeli de pardon Kınalı Hiç da mi? birazcık şey Tarihi Bat gördü yani kala kala galiba 4-5 mi desek ne desek Heybeli de yalnız ortadan ayrılma temayülleri var hani o iki adı olabilir tekrar değil mi ben <gülüyor> konuyu daha ciddi getireceğim <gülüyor> şimdi <gülüyor> <gülüyor> <diyeyim>? beni şeyle <gülüyor> <alamaya> başladı zaten <gülüyor> Aman abi kapat Ve telefonumuz çalmaya başladı Derya Hanım buyurun Devam edelim Devam öbür edelim taraftan lütfen. sohbet e, giderken Şimdi e, biz şöyle Dünya Mirası Adalar diye bir grubuz hı hı. E, Aşağı yukarı bir seneyi e, e, bulan bir süreçte bir grup oluşturduk hı hı. E, Çoğumuz adalıyız yani ama sayfiyeciyiz Çok da kışın oturanlar değiliz Değişik adalardanız ama hepimiz dost, es, a, a, yani arkadaşız ve e, sonra her konumuz konuştuğumuzda bu adalar değerleri. E, biz niye burada e, her şeye rağmen nedenini bilmeden mutlu oluyoruz sorularını sorduk. Peki bu mutluluk da biraz e, dış etkenlerden dolayı sanki yitirecekmişiz gibi mutluluğumuz da azalmaya başladı. E, sonuçta... E, yani nedenini bilmeden mutlu olduğumuz bu yerin gerçekten korunmaya ihtiyacı olduğunu biliyorduk ama bir şekilde bir şeyler de yapmamız gerekiyordu. Biliyorsunuz doğal ve kültürel miras yani en geniş anlamda tüm insanlara ait ve evrensel değerlerini muhafaza etmek için de hepimizin içinde bir, bir şey bir sorumluluk hissettik biz ve bu şekilde... Ee, ...bir oluşum e, haline geldik. Vakıf değiliz, dernek değiliz. Onu merak etmiştim. evet mısınız, dernek <gülüyor> misiniz? Değiliz. Adalarda epeyce e, dernek, vakıf, e, var. STK var. E, ama e, yine Türkiye'nin çoğu yerinde olduğu gibi... E, ...biraz aralarında iletişimsizlik var. E, adalarda e, esasında son derece entelektüel e, yapı yüksek... Ee, o bir şans adaların değerini bilen de e, çok insan var hani değerini bilmek ne demek e, o da ayrı konu konuşuruz ona ama e, en basitinden e, yani bu bilinci daha yukarı çıkarmak e, tüm esnaf yaşayanlar hep beraber yani bir miras diyorsak bu neden bunun mirası olduğunu da biz üzerinde e, yaşayanlar hep beraber anlatmamız gerekiyor bizim de öğrenmemiz gerekiyor biz de bir taraftan öğreniyoruz çünkü. Biz de sizinle öğreniyoruz. Yok estağfurullah. <gülüyor> ben e, sevgili arkadaşlarımdan Hüseyin'den ve Ahmet'ten e, beraber yaptığımız bu rotalar, kültürel rotalarla çok şey öğrendim. E, tekrar tekrar gittiğimde yani hep e, bilmediğim başka şeylere öğrendim. Biz tabii işin başka bir tarafındayız. Bunları şimdi size anlatacaksınız. Yani bu şekilde bir e, adım attık. E, amacımız da gerçekten e, adaların e, neden biricik olduğunu neden bir mirası olduğunu miras ne demek bir de UNESCO diye e, bahsediyoruz yani adaların UNESCO'ya girmesi gerekiyor diye bahsediyoruz dünya mirası, mi? dünya mirası. bu ne demek bunlara da birazcık anlatmak isterim sizin bu e, neşeli programınıza biraz ağır kaçar mı bilmem ama <gülüyor> Tüm adalara mı bakıyorsunuz yoksa belli adalar mı Tabi tüm adalar diyemeyeceğiz hangilerini tercih edin? imtiyazlı olan hangileri <gülüyor> yani o hayırsız adalara mesela kimse ilgi göstermiyor ya der ya o hayırsızlığı <gülüyor> siz bari Hayır yapmayın bazıları çok ilgi gösteriyor aşırı ilgiden dolayı yani He. yukarıya gökyüzüne doğru bir ya e, şey ya adanın ismi de var. değişti değil mi bilemiyorum ne oldu son demokrasi ve özgürlük adası olduk, oldu artık mu? kimse giremiyor <gülüyor> yasa adadan bahsediyorsun değil mi ben öyle anladım yani evet. niye söylemiyorsun <gülüyor> O Siz varken birazcık <gülüyor> adalar hakkında ahkam kesmek e, ya, bana zor geliyor. Ben başka ya. şeyleri anlatırım diye buradayım. Siz adaları anlatın. <gülüyor> ya biz ne yapıyoruz? İşte dedik İstanbul'da bir ton yeri gezdiriyoruz, ediyoruz. Evet. Adaların başı kel mi? Dedik. Hı -hı. Kel mi? Bir yerinden <gülüyor> değilmiş. değilmiş. Ada biraz şey, kraç evet. Hafiften. Evet. Deyelim Son deyelim. yangınlardan sonra. Ha, ama o zaten biraz da öyleydi. Şey e, Özellikle Büyükada, Hebeliada. Vay, ağaçtı. Burgaz da fena. Değil. Evet. Şimdi ondan sonra dedik, adalara da el atalım artık. Şimdi bütün İstanbul halkının e, ...veryansın ettiği bir şey var aslında. Hani hani bunu ırkçılık mırçılık denmiyoruz ama adaları Araplar bastı falan gibi <gülüyor> bir durum söz konusu. Özellikle de büyük adayı, değil mi? Yani büyük adada özellikle büyük adada oturanlar abi faytonla evlerine falan gidemiyorlar. Kuyruk muyruk oluyor, evet. kavgalar çıkıyor falan filan. Dolayısıyla hani hemen Büyük adaya da ilgi gösteremedik. Daha ziyade dedik biz küçük adalardan başlayalım dedik. Ee, bir turumuzu kınalı, burgaz şeklinde dizayn ettik. Bir turumuzu heybeli diye dizayn ettik. Çünkü heybeli oda, ada heybeli oda diyordum az kalsın. <gülüyor> Neyse. Ee, hakikaten bir günü kapsayan bir önemli büyük bir ada. Büyük adadan sonraki ada zaten. Bir de ya onu yapıyorduk ama işte yapamaz olduk. demi sen de dedin ya. Hayırsız Adalar turu düzenledik bundan birkaç sene önce. Hayırsız Adalar'da işte o Sivri Adaya gidiyorduk, çıkıyorduk. Evet. Orası ya abiciğim. Yani böyle hani Define Adası falan gibi kitaplar okuduk Hı -hı. ya çocukluğumuzda. Hı -hı. Hani tabii grup halinde gidince aynı duyguyu tam vermez ama yine de bizden başka kimse yok. Bir sen orada yani. Orada bir yeri aşıyorsun, arka tarafta sahili var. Oradan İstanbul'u falan görmüyorsun. Sadece sana ait bir sahil. Açık denize böyle bakıyorsun sanki. İşte o ada, Yassı yaklaşıyorduk. O zaman da pek çıkılmıyordu diye hatırlıyorum. Onun türlü sebepleri vardı ama şimdi yanına bile gidilmiyor galiba. Şey var, Tavşan Adası sen bilirsin. <gülüyor> Değil mi? Büyük Adanın arka tarafında. Ne gülüyorsun? <gülüyor> Bunlar sizin konularınız benim konularım Ya adada etrafında körebe mi oynuyorsunuz? Ben başka yerlerden konulara dahil olacağım. No, sizin konularınıza hiç dahil Haddimi bilirim. Aa, hayır olur mu ya senden duymak istiyoruz biz gerçekten. Ee, biz adaların tarihinden bahseder misin biraz? Ee, Adalık'ın tarihinden de, size onu bırakıyorum ama e, yani bahsettiğin gibi turizm günümüzde gittikçe böyle bir karışık hal alıyor. Ziyaretçiler ve bu turist kabul eden bölgeler beraberinde birçok e, sorunu ve fırsatı da beraberinde getiriyor. E, bu gittikçe artan küreselleşme e, de e, e, bu bölgelerde özel miras ve kültüler, kültürel çeşitliliğin korunması, e, muhafaza edilmesi, e, sergilenmesi, işte dünyanın her yerindeki insanlar için önemli bir e, uğraş e, teşkil ettiğini biz adalarda da e, fark ettik. Ee, ve e, bu oluşumu e, yaptıktan sonra da toplantılar yapmaya başladık. Ee, hem kendimizi hem diğer insanlara e, sorduk. Adalar niye biricik? Nasıl özellikleri var? Ee, ve e, yani İstanbul Adaları'nın esası dünyada gerçekten bir eşi yok. Yani ta tarihinden bu özgün mimarisine... Ee, zengin doğasına e, yaşayanların bu e, gelenekleri, görenekleri e, çok kozmopolit bir e, atmosfer var halen. Yani benzersiz bir yer esasında. İşte Türkler, Rumlar, Ermeniler, Kürtler, Yahudiler, e, Bulgar Mekodonlar var. E, Leventenler, Süryaniler, Keldaniler e, yani ...bir sürü... ...Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hem de... ...Almanlar, Avusturyalılar da var... ...yani... ...bu dinler, mezhepler yan yana... ...huzur içinde... ...yaşamışlar... ...halen yaşıyorlar... ...esasında Türkiye'nin çok da... ...şu anda ihtiyaç duyduğu... ...örnek alınması bir yer... ...bu... ...açıdan da tam bir miras... ...ve sayfi... ...kültürü var orada... Evet. Senelerdir devam eden. E, bu nedenle de işte bu adaları biz sadece Türkiye'de değil, e, dünyada da özel bir yer olmasının sırrını e, bu kültürler yumağında e, bulduk. Bu sırrı ayrıca hisseden ilk defa biz değiliz tabii. Adalarda şimdiye kadar yaşamış, yaşamış olan e, geçmişte bayağı da e, ünlüler var. Ünlüler derken hani şanlı şöhretli imparatoruçelerden başlayan onları birazdan size bırakacağım anlatacaksınız ama e, yani gezginler, yazarlar, sanatçılar işte bu futbolcular. E, evet. <gülüyor> yani bir bir bir anlamda hakikaten e, eser de bırakmışlar, kitaplar evet. yazmışlar çok arkalarında adalara metiyeler de düzmüşler. ...ve bir ebediyete taşımışlar yani... ...bunlar belgeleriyle var... ...bir yandan da tabii... ...önem verdiğimiz bu değerlerde... ...böyle bir plansız... ...programsız büyüyen... ...bu beton... ...yapılan şimdi... ...beton kent İstanbul'un... ...sıkıştırdığı yani adeta bir... ...saldırı var orada... ...ve işte dediğin gibi yani... ...adalı bir kişi evine artık ulaşamıyor... ...bir python'a binme şansı yok... Yani bir kaos var, yönetilemiyor. Yani esasında basitçe olacak çözümler var ama işte böyle bir birleştiricilik olursa ortak paydada çünkü herkese çok faydası olacak. Yani turizm dediğimiz zaman zaten herkes için faydalı bir ...yönetim planları var... ...her yerde yazılı, çizili... ...dünyada uygulanan... ...bu modeller var... ...rahatlıkla Ama ...dünyada genelde de... ...yani bu turizm ikilem ...yani içinden de tam çıkılamayan Bravo. bir şey... ...hani tam getirisi var da... ...işte evet. ne Çok götürüyor... ...çok tehlikeli bir şey... ...sadece evet. tek evet. başına... ...turizm gerçekten tehlikeli... İşte ...siz de biliyorsunuz... ...adalar esasa tek turizm değil ki... ...adalarda inanılmaz... ...geçmişten günümüze gelen... ...değerler var... ...bunlarla beraber... ...bir oluşum olursa... Evet. O zaman turizm de sağlıklı zaten oluşacak. Tabii canım. Adanın kendi kültürü var ki... Yani onun turizmi değil... Hı hı. Hani yapılacak bir turizm varsa... O turizmin o kültüre uyması... Ve onu yok etmeden... işte Tabii. Zarar vermeden... Her bir şekilde anda. Yapılması gerekiyor. Ekolojik yok. düzeninden. Orada yaşayanların... Yeter be istemiyoruz bunları... Yani onlara bunu dedirtmeden... E, yapılması gereken bir turizm. Ki her yer için geçerli. Sırf adalar için değil. Şimdi biz... Açıkçası bu programlarda... Biraz böyle hani... Bilgi veriyoruz... <gülüyor> E, coğrafya, tarih lisede geldi? yeterli <gülüyor> eğitim e, alamadık bu konularda <gülüyor> yok hayır arada bunu yapalım da bir şey tamam. yapalım mesela adalarla ilgili hani e, açıklayıcı bilgileri de verelim değil mi? Hı -hı. kaç adamız var? <gülüyor> <gülüyor> neden prens adalar? 1-2 <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin artık uyan bak. gene her programda yaptığın gibi uykuya yaptın tamam, senin Gel bu nadas sürecin Okey. ne kadar abi geldik mi? geldik, geldik. tamam evet Adalarda evet. tarımdan domates seçeceğim. E, sayalım adaları sayalım abi. Sivriada var. Ha. Oksia. Evet. Yasra da var, Plates. Evet. Ondan sonra Proti. <gülüyor> Birinci demek. Kınalı ada. <gülüyor> Ondan sonra Burgazada var. <gülüyor> eski ismi Antigoni. Ondan bir eski daha ismi Panormos. Emin liman anlamına geliyormuş. Antigoni de bir e, Kaiser Bardas'ın oğlu. Yani bir Doğu Roma oğlu adayı satın alıyor. Bundan bin küsür yıl kadar önce galiba adamın da Antigoni. Ondan dolayı o, o zamandan itibaren Antigoni diye anılıyor ama ondan önceki adı Emin Liman ben şeye yordum. Bir tarafta Kaşık Adası var bir tarafta da Heybeli. Evet. İki dev dalga kıran gibi herhalde ondan Emin Liman öyle <gülüyor> dediler. Yani. Açıklaması Değil o. Mi? Evet. Açıklaması o. Kaşık Adası var. Pitis zaten kaşık gibi tepeden görünümü. Ehebelia da var. Halkitis. Halkitis. Değil mi? Ona kala söyleyemiyoruz. Bakır adası demek zaten de bakır madeni varmış eskiden. Hatta en kaliteli bakır deniyor değil mi? O bakırdan evet. ıı, elde edilen bronzla imparatorlara mı silah yapılıyor neydi? Öyle bir şeyler vardı İtalya'da, galiba. Yunanistan'da işte bulunmuş <gülüyor> bronz ya da yani tunç aynı evet, şey. Evet. Ee, Heybeli Ada Bakırı Bakırı'na rastlanmış ve en kaliteli Bakır olduğu da söyleniyor. Adanın e, şimdi onu hani çifte böyle tepeli Heybe gibi görüyoruz ya hı hı. E, Büyük ada tarafına bakan tarafında e, Çam Limanı var. Hı hı. Özellikle o Çam Limanı etrafındaki madenden çıkan Bakırlar e, hakikaten işte Adana adaya da ismini vermiş. Hayki Bakır Adası demiş. Bakır Adası. Diğer adalarda da var çünkü. Yani zaten mesela ben... büyük adayı hangisine gidiyordum? Birinde maden vardı değil mi? Büyük, sen büyük adada. oturuyorsun değil mi? <gülüyor> efendim. Sen evet. büyük adada oturuyorsun. <gülüyor> büyük adalısın, değil mi sen? <gülüyor> Esasında annem onu e... size bırakacağım. Evet, evet, evet, evet. <gülüyor> Ama evet. şey evet. ben olmasa da annem 1945'lerde filan evet. orada bir süre kalmış. Yani yazlıkçı olarak. Maden bölümünde mi? Yoksa büyük adada e... madende çalışmış? Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> ya evet. ben yakın zamanda tekrar konuştum onunla. Tam olarak bana evi tarif edemedi açıkçası. Ama hmm. merkeze yakın bir ev bir ama çok güzel hani. bir hmm. köşk olduğundan bahsetti. Yani onların değilmiş. Onlar orada kiracı olarak bulunmuşlar. Hmm. Aile yani büyük bir ev olduğu için de kalabalık şekilde kalınıyormuş. Tabii ondan sonra benim mesela bir yaşındayken filan adada çekilmiş resimlerim var, fotoğraflarım var, <gülüyor> babam, annem filan. Onları ben çok şeyce, <gülüyor> naifçe saklıyorum. Çok, güzel, çok hoşuma gidiyor, arada bakıyorum gerçekten. E çünkü halen yani İstanbul'un bu kadar değişimine rağmen adalarda koruduğumuz bir şey var inanılmaz şekilde. Kaybet Diklerimize rağmen hala çok var yani büyülü bir ortam. Gittiğin zaman kendini başka bir çağda bir zamanda e, hissedebiliyorsun tabii. Çok yoğun zamandan bahsetmiyorum böyle daha Ola, tenha zamanlarında. Haklısın Bahsediyorum. Şey bir, kere, bir kere iklim olarak. Mesela adalar hafiften Akdeniz ikliminin hissedildiği yerler. Tabii. Bitki örtüsü olarak. Evet. O zeytinler, o çiçekler, o bahçelerden evet. sarkan tür tür meyve ağaçları. Yani adaya gittin mi aslında hakikaten bir iklim değiştiriyorsun. Biraz böyle yavaştan Akdeniz'e inmeye başlıyorsun. Evet. Aslında büyük şey... bir şey zenginlik yani. Çok o iklimle bağlantılı için. aklıma şey geldi. Evet. Narinciye mesela birçok yerde değil mi? var portakallar. Var, bayağı, bayağı bir evet. üzüm. Kütükleri var, halen var yani. E, ha, bir de keser. üzüm bağları var. Tabii varmış. keşişlerin Hı, e, vesaire var. Ama e, o sana şeyi söyleyecektim, onu unuttum. Atladım Hı. bir anda. Bu eski bağlar deyince biz geçenlerde mesela Fethi Okyar'ı Hı, Önemli evet. bir e, tabii tarih. Tarihe tarih, mal olmuş bir kişi. Onun torununun ismi de Fethi Okyar evet. e, ve e, o zamanlar e, inşa edilmiş e, çok da meşhur bir ev çünkü saya Hakkı Eldem'in e, mimar meşhur evi ve bu evi e, aldıklarında evin kendisini yıkıp yeniden yapmıyorlar e, yanına ekle, ekler yaparaktan evet. o bağ evini muhafaza ediyorlar ve hala çok zarif çok güzel böyle sanki uçuşan bir Bina gibi Aynen. çünkü şeylerin üzerinde Böyle ayaklar üzerinde Duruyor ve neredeyse 90 küsür dönümlük bir arazi var O arazide resmen Envanterler var Kaç kütük oldu işte ben şu anda aklımda yok ama işte 500 tane yüzüm kütüğü işte bilmem kaç tane ağaç şu. Onun bahçesindeki yani, bağ değil mi? Tabii bunlar hep eskiden gelen çok da iyi bakılmış korunmuş yerler. Yani korunmuş diyoruz şu anda o kadar önemli bir şey diyorum ki ben zaten amacımız da bu korumayı. Yani, e, şu anda var olanı ne kadarını kaybetsek de hala adalar biricik evet, tüm İstanbul'a evet. baktığımızda Kesinlikle. biricikliğini koruyor ve bunu bizim çok sağlıklı şekilde gelecek kuşaklara aktarmamız lazım ve e, UNESCO'ya e, kabul edilmemesi için hiçbir neden yok. Biz tabii işin içine girip de birazcık araştırınca bu toplantılara bize destek olanlardan hem UNESCO hem ICOMOS hem Europa Nostra bunlar önemli kuruluşlar. Bunun Türkiye'de e, çalışmalarını yapan insanlar da bize destek oluyorlar. Toplantılarda anlatıyorlar neler yapılma, yapılması lazım. Bütün bunların el birliğiyle yapılması gerekiyor. Yani kişisel bir çaba değil veya biz dünya mirası, adalar grubu falan değil. Burada... Büyükşehir, belediye, STK'lar yaşayanlar hepsiyle beraber Şihrami. bu. Ay, ay, ay, ve Ahmet Fahik. <gülüyor> Asiye'sin de katkıları bekliyoruz. yerimden zıpladım ya. <gülüyor> evet Asiye ada çayı içerek şu an. Evet. Bize de yapar bir güzellik böyle bir ada çayı. Var mı evet. katı? Yok değil mi? Kahve var İçeriz be. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Akden bu programda ada çayı getirilmez. Evet mi ya, ya getirilmez ya mi? Ya niye düşünmedin? Neyse ada sahipler. Peki sen şey ne sordun? Heybeli'den sonrasını saymadık oğlum. İnsanlar büyük <gülüyor> Adaları dedik... bilmiyoruz sanacaklar. Ha, büyük ada <gülüyor> e, en eski ismi Megalodemonisi, halkın büyük adası. E, ondan sonra e, bu ikinci Justin galiba ağır depresyon geçiren. Hı. Ee, hatta e, ilk şeyde kalan deniyor şu Bulaherne Saray'ın ee, orada ilk inşa edilen yapılarda da kalıyormuş adam da hayvan saraydaki saray, <gülüyor> saray intihar ilimli olduğu için hı hı. E, pencerelere demir çakılmış e, adam adayı satın alıyor ikinci Justin hâlen prens adası oluyor hı hı. ismi Osmanlı'da adayı kebir devam ediyor yani büyük ada büyük ee, en sonunda da bugün Türkçe büyük ada diyoruz yani büyükten gitmiş e, orası fakat bir ara o ikinci Justin'in adayı satın almasıyla hatta işte manastır falan inşa ettirmesiyle e, ada ke kendi ismini tüm adalara vermiş prens adaları Kaşo adaların tarihte bayağı da bir ismi var. Kızıl Adalar deniyor o toprağından dolayı. Hani evet. dedik ya bakır var, demir var evet, özellikle. Evet. E zaten büyük adadan bahsediyorsak hemen maden bölgesi, o demir madeni. Evet. O ok, ne zamana kadar işletildi? İşletildi, değil mi? Hiç bir fikrim var mı? Benim? benim yok. Benim de yok. Büyük adada. Ben. Büyük adada. Antik dönemde herhalde, değil mi? Antik dönemde miydi o demir madeni? Benim çocukluğumda yoktu. Yok muydu? Yok. Benim <gülüyor> çocukluğumda de... hiç yoktu. <gülüyor> Ama ben mesela Fethi Ok yerlerin, evet, e, şeyinde bahçesinde, köşkünde sağolsunlar e, gezdirdiler çünkü biraz gösterdiler de orada çok güzel fırınlar var. Hmm. E, o tabii e, bir ket yapı yapılıyordu hmm. Osmanlı döneminden fırınlar ve üzerinde e, bir ketlerin damgası var. Evet. Markası da Frinkibo. Yani Fringi evet, bo. bo. <gülüyor> evet, Hala duruyor. Yani hmm. o toprağa da demek ki çok uygun bu e, kiremit. Hmm. Tabi ki. yapmaya ki. Evet, için, doğru. Hı -hı. Şimdi şey evet. e, aslında e, sen anlatıyorsun bunu turlarda. Kızıl adalar kelimesinin hani uzantısı olarak düşünebileceğimiz Kadıköy'den Bağdat'a doğru yürümeye başla. Kızıl toprak. Kızıl toprak abi evet. boşuna kızıl toprak değil orası. Adalar da eskiden ada değil zaten. Evet. Yani Böyle. suların yükselmesiyle Adalaşmış tepeler aslında Sıra S dağ denir mi sıra, sıra tepe gibi, gibi. Evet. <gülüyor> Sıra tepeler <gülüyor> Sıra odalar Sıra tepeler <gülüyor> <gülüyor> Hatta kızıl toprak için şey deniyor evet, Bunlardan ayrı düşmüş Karaya bağlanmış bir kız kardeş, evet. kardeş Bak deneyeyim. şimdi aklıma şeyi getirdim Orada da kızılçam olmuş Hı. Adanın tabi diyorsun Sembol ağacı kızılçam evet. Evet. Yüzlerce değişik ağacı var Ama sembol ağacı kızılçam onu da unutmadan söyleyelim mi? Her sene hı hı. adaya gelenler birkaç ton mimozayla geri dönüyorlar. Evet. Fakat adanın sembol çiçeği Yasemin'miş. Evet onları ya geri onun için getirin, evet, sizin ya. için. <gülüyor> <gülüyor> ya şey falan gördüm ne ağacın yarısını sırtlamış gideni gördüm neredeyse. Biraz abartıyorum belki ama <gülüyor> o mimoza bunu adalıları çok rahatsız çok ediyor. Çok rahatsız ediyor. Hatta hani, yani iskelelerin kapısında mimoza satışı yapılıyor. Ne işte o eskiden de neymiş nasıl yapılırmış biliyor musun şeyler e, tabi bahsettiğimiz e, herhalde 19. yüzyılda da var mıydı bilmiyorum ama 20. yüzyılda kesin çocuklar e, Yasemin bir Yasemin çiçeği bir e, kürdanla diyelim küçük bir patlıcana saplarlarmış o, o kürdanla çiçek patlıcan arasında bir e, ne diyelim eee S sıvı alışverişi gibi yani e, Yasemin uzun süre solmadan o patlıcanın üzerinde kalabiliyor ada sezon ilk açıldığında adaya gelenlere çocuklar onu verirmiş yani tabi karşılığında da herhalde bir şeyler e, birkaç kuruş vermek gerekiyor çocuklara çok güzel evet, bunu yani, ben ilk defa duyuyorum ve hemen gidip yapacağım görüntü olarak tabi çok şey değil yani <gülüyor> patlıcanın üzerinde bir tane Yasemin, Yasemin bir takım ama atasözlerimizi minicik. hatırlatıyor hani, ama bir, bir neyse bir tane yeterli mi minicik bir Yasemin evet. o kadar. valla bir tane tam bilmiyorum ama e, bunu bizzat kaç e, Adalılardan dinledik hmm. e, biliyorsunuz Adalı Büyük Adalı bir arkadaşımız var herkes tanıyor burada onu herhalde Sena Narin Sena, evet. Evet. Evet. Sena. o anlatmıştı dayanamaz da arar bizi diyebiliyoruz evet. ama evet Sena araması <gülüyor> lazım Sena aramazsa kim arayacak kim arayacak evet bilmiyoruz <gülüyor> bakalım Neyse mola mı Bir var? mola bir ara verelim. Çok mu yorulduk? Çok yorulduk. Bir <gülüyor> kahve molası verelim. <gülüyor> bir misafirliğe geldim kahve istiyorum. <gülüyor> Hemen. <gülüyor> Binbir İstanbul devam edecek. <gülüyor> Ofisten sahneye 2017. Yoğun bir yılda. Bütçeler tuttu mu? Raporlar yetişti mi? Tüm bu karmaşaların arasında kendine vakit ayırabildin mi? Eylül ayında 7. kez Beyaz Yakalılar sahneye iniyor. İş arkadaşlarınla toplantı odalarından çıkıp müzik yapmaya, kendine vakit ayırmaya var mısın? Evet diyorsan ofisten sahneye davetlisin. Ofisten Sahneye 2017 Eylül ayında Beşiktaş if Performans'ta başlıyor. Sen de hem kendine hem iş arkadaşlarına güveniyorsan grubunu kur ve sahnede yerini al. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2017 Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay İstanbul devam ediyor. harbi mi Aşklar bizim hem düzünlü hem de çeen adalar bizim yeş mavili bu aşklar bizim hem düzünlü hem deşen adalar Yönetmenliğini yaptı bir müzisyenin gözünden. Bizim Adalar filminin de müziği aynı zamanda müziği. müziği de film müziği. O da Nedim Hazara ait. Nedim Hazar aynı zamanda bir müzik grubu da var. Yarın İstanbul diye bunu Adalı müzisyen dostlarıyla da beraber çaldılar söylediler ve film 2014-2015'te. E, yapıldı. Biz de geçenlerde adada tekrardan izleme şansına <gülüyor> Söyleyenin evliktik. sesi de pek güzel. O Vasiliki, o da e, hem Türkiye'de hem Atina'da yaşıyor. O da evet. çok değerli bir müzisyen. Tam hissederek söylüyor. Evet. Şimdi bu, isterseniz azıcık ben size şeyden bahsetmek istiyorum. E, filmde bir yer vardı. Benim çok hoşuma gitti. Onun için paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, Hasan Kuru Yazıcı bildiğiniz gibi adalar üzerine kitapları olan, sergisi olan bir mimar. Aynı zamanda mimari tarihçi. Filmin bir esasında yarı belgesel gibi bir baş rol oyuncusu var. İşte o Adalara geliyor, e, okulda bir tez hazırlaması gerekiyor. Tezi adalar üzerinde ve adaların bir e, mimarıyla ilgili. Onun evini arıyor. İşte neyse bunun üzerinde devam ederken bir sahnede e, ayanda da ayakkabılar var topuklu. Adalarında yokuştur ya yolları. Hmm. Allah'tan yanına ikinci bir Tokyo veya şey almış ben mesela hakikaten böyle yaparım. Hmm. Çantamda mutlaka bir Tokyo bulundururum. <gülüyor> şıpıdık şıpıdık adanın yokuşlarını rahatlıkla yürürsünüz ama öyle bir azıcık topu olan bir şeyde rahat edemezsiniz. Onu çok güzel görmüş ve başrol oyuncusunda böyle bir sahnesi var. Orada motordan iniyor ve işte ayakkabısını değiştirmek üzereyken Hasan Kuru yazıcı da onu karşılıyor. Filmin karesinde bu var. <gülüyor> ve şu kelimeyi söylüyor. Evet diyor adalara geldiğinizde adım attığınızda diyor. Ayakkabınızı bile çıkarmanız gerekir diyor. Şimdi ben bunu o filmi izlerken tabii o kadar anlamlı buldum ki çok da hoşuma gitti. Adalar esasında bir açık hava müzesi. Siz bunu çok güzel anlatıyorsunuz gezilerinizde. geldi? Bir telefonumuz var evet. Bak bu güzel hikayeyi çok duyan güzel. birisi hislenmiş. Tamam. sonra anlatayım. Ve ağlamak istiyor belli ki. <gülüyor> Efendim evet Asiye Hanım Alo. Merhaba. hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ya bu, ya bu sesi Genem. Ya bu ama olmaz ya? Ya Bir dakika bir gün değil Adalarda gün yapmıyoruz Sena Hanım siz misiniz Adalar altın günü değil burası <gülüyor> Öyle mi Yok ama ama zaten Hepinize sevgiler Oo, yayınlar sen Adaları sen... bırakıp nereye gittin Senacığım Valla Nerya'cığım ben Kaçırdılar beni <gülüyor> Arkadaşlar Morhaniye'deyim Orada ee, sıcak mı burası kadar e, burası da sıcak ama e, ya esiyor falan. O yüzden bir keyifli İstanbul çok kötüymüş anladığım kadarıyla. Evet ya Senacığım zaten adalar bir sayfiye yeri. Sen sayfiyeden başka bir sayfiyeye mi kaçtın? Ya biliyorum biliyorum ama kaçırdılar beni ne yapayım? <gülüyor> Değerini <gülüyor> anlamak için bir gideyim geleyim bakayım evet. demiştir belki. Evet, adam her tarafı bugün e, şey Orhaniye'deyiz. ...işte böyle ufak bir tekneye çıktık... ...aa burası işte kaşın ...bu, bu tarafına benziyor... ...aa burası büyük adının... ...işte bu şuraya benziyor... Arkadaşlar şimdi <gülüyor> de yeter yani... ...her şeyi bir adayla kıyaslama ...hal içindeyim çok fena... ...ya Senel'cim... <gülüyor> aşk, aşk, yani, aşk. ...aşk hayatım... ...biricik bir şeyden ya vazgeçemiyoruz... ...yani <gülüyor> evet burada bir kitap buldum. O da kitabı aldım onu okudum. Hangisi <gülüyor> çok merak ettim. Ya bu bizim Şiok şey o kitap değil de hani müzenin yayınladığı bir güzel bir hani resimlerle bir kitap var. Müzenin. Onu şimdi Aa Akilas Miles'ın sergi şey ismi acaba? Aynen öyle. Ha, o zaman ben okumalı verme geçiyorum Çok mutlu bir şekilde Yine adı adı yok diyorum burada. Ha, Bak, Akilas Miles deyince Tabi dayanamadım bir tane kitabını getirdim buraya. Wow. Hala hatırlıyoruz. Ay. Hala hatırlıyorum. Onun hakikaten bence yani ismini de çok hoş koydu. Evet. Değil mi? Hala evet. hatırlıyorum. Hala. I still remember diye altına da İngilizceyi de, İngilizceyi de koymuş. <gülüyor> Bende heybeli ada olanı var. Bunun galiba bir de büyük odası var değil mi? Büyük odası daha böyle evet. iki büyük cilden oluşmuş diye sen söylemiştin Hüseyin. Evet evet evet. evet. Kimde Şimdi varlığı yani. işte? Evet. Hayati'ye. Hayati... Hayati... Arkadaşımız ilk cildini buldu. ikinciyi Arıyoruz. araştırılıyor. <gülüyor> üç aydır. <gülüyor> <gülüyor> üç aydır araştırılıyor öyle bir şey. Hayati abiye siz hakkı verin. Yasenacığım hatırlıyor musun demişken <gülüyor> sana şeyi soralım. Hatırlıyor musun Ligor Faccio'yu? <gülüyor> <gülüyor> Evet tabii hatırlıyorum. <gülüyor> e, ama çok kısa şu e, Yaseminlerden bahsettiniz. Ha, evet bahset bakalım belki bir e, şey e, yanlış söylemişimdir. E, yani yok yok yanlış değil o herhalde daha eski. Biz, bizim çocukluğumuzda da belki der ya hatırlar. Biz de çam türlerine geçirirdik Yaseminleri. <gülüyor> çam türlerinde öyle elimizde buketlerle ay, vazolarımıza koyarak koklardık i̇şte öyle dururdu. <gülüyor> çam kozalakları mı ne dedin tamamlayamadım dikenleri çam, mi? Çam pür pür denir onlara pür. Çam pür, pür. Paris. Pür pür. Eee, pür. Pür. Pür. Pür. Pür. pür pür. Pür pür. Burada ben dışında herkes anladı herhalde. <gülüyor> Çam pürü çok bilinen ya bir Hüseyin şey herhalde. Ya sizin artık şey ayakta uyumayı da becerebiliyor. <gülüyor> Biz onu böyle konuşuyor falan zannederken bir yarısı uyuyor herhalde. Nasıl beceriyorsun? Evet. <gülüyor> Sağ ol ve bir geleceğim. şey Değilir. daha öğrenmiş olduk. Çam pürüne ne sabitliyordunuz Yaseminleri? Tamam. Bir tane mi diye sordu şey. Abi, Derya. Yok hayır. Bir böyle sürü. yere dökülür ki onları koparmaya kıyamayız bir yere dökülürler. Ha dökülenleri. Onlar ah, o ah, böyle ah, kendilerinin ah. uçlarını takarız. Anlatabildim. Evet. Onlar da böyle bir çiçek gibi olur. Çok güzelmiş evet, şey. ya bu evet arada. E, Sena'da ha. büyük adalı. Kaç evet. yıllık? 24'ten ee, beri. Ee, Adalı işte. Adalıyız şu evinin hikayelerini anlat sana evinizin diğer örtülerden fazlası biz kalıyor. bir Hristos tepesindeyiz. bayağı bir, ciddi bir yokuşun <gülüyor> tepesindeyiz <gülüyor> evimiz ee, herhalde işte 1870'ler filan bir Efes'in evi diye geçiyor ee, ikinci şey yani bir hanım o da işte amcamla söylüyor amcamla babamlar da üç kardeş ...aa tamam peki alıyoruz diyorlar... ...ve eve hatta görmemiş galiba babam... ...öyle alıyorlar... ...o 74'ten beri de... ...işte aile evimiz oluyor... ...yazları tam öyle kalabalık bir aile... ...üç amca, babaannen falan... ...çoluk çocuk... ...oraya doluştuk... <gülüyor> ...bugün bugün... ...azalıyız işte... Ama ben hatırlıyorum Sena... ...bize de e, evi gezdirdiğinde en çok dikkatimi çeken şey... ...eve o kadar güzel bakmışsınız... ...orijinal halini evet. o kadar güzel muhafaza etmişsiniz. bir, evet, bir yerini... ...bir değişiklik yok. ...bozmadan, yani. eklemeden, bozmadık. çıkarmadan... Evet. E, o, ...ona ben çok büyük hayranlık... ...duydum. Gerçekten tebrik ediyorum... ...hem aileyi hem seni. Gözün gibi çok bakmışsın. <gülüyor> Örnek olsun tüm adamlara. Sena... Bayağı bir haşar, o yüzden... <gülüyor> Sena bir sizin evin <gülüyor> önünde... biri bir zamanlar serenat yapmış bir <gülüyor> evet. ikincisi önemli onu bir anlatayım. şahsiyet gelip kahve içmiş anlat onları lütfen evet, şimdi meşhur fatiyolar vardır onu bilenler bilir e, fatiyo e, herhalde boğazda da vardı İşte bu fatiyoyla e, ligor bunlar sanırım gazinocu gazinocu değil mi bunlar Özün Hocam. Saçı Aşağıda Büyükada'da yer açıyor. Ligorda, Mösyö Ligorda e, Hristos Tepesi'nde bir yer açıyor. Ondan sonra e, işte biz 74 senesinde ev aldığımızda 75-76'da ben amcamın dinden işte giderdik oralara bizi götürürdü. Mösyö Ligord orada e, kuzular çevirilermiş, laternalar çalınırmış, işte e, hanımlar tuvalette Beyler öyle işte çok şık şey, elbiselerle filan akşam yemeklerine gidilirmiş. Oraya gittiğimizde öğrendiydim. Bizim evin büyük hanımının o da hizmetçisi Maria'ya nasıl ki aşık oluyor. <gülüyor> Ondan sonra geliyor bizim balkon altında ona e, sebebat yapıyor. O, evet. ya. Gel zaman git zaman ile de. Evleniyor kavuşuyor çok seviyorlar Ama Maria'yı Önce kaybetmişti 76 senesinde Ligor 90 küsur Yaşlarındaydı ee, Öyle birkaç kere gitmişliğim vardı Şeker yerine ada e, Adalılar iyi bilir işte e, Karabaş reçeli Olsun işte vişne reçeli olsun falan. Karabaş reçeli ne? Karabaş e, Mart'ın sonlarında filan çıkan e, böyle çam kokulu değişik bir olttur. E, mor çiçekleri vardır. Hmm. Sena esasında e, bir şey eklemek istiyorum. Çok enteresan. Ben e, yakın zamanda şeydeydim. Hadi. Fransa'da bu Kavilyon onların şey bölgesi. Hemen Marsilya'ya yakın. Bağların bahçelerinin olduğu lavanta tarlalarının olduğu yer. Lavanta cinsi. Onu evet. öğrendim. Hmm. Tabi tabi hmm. ee, evet. O çeli e, Ahmet, Ahmet sevgili Ahmet de Tarifini verdi geçen sene Başarbit da yapmayı esra ya bir, kavanoz bir, Ahmet Ahmet <gülüyor> bir kavanoz e, bize de düşer mi Bir kavanoz bize de düşer mi Bu sene maalesef e, Yetişemedik yani o devreyi Kaçırdık o da topladın topladın O hava oluyor o yüzden işte böyle top lafımı toparlayayım. Güzel yer bitti sularımızı içerdik. Öyle bir enteresan ikramları vardı. Oh yarasın. İşte Yemiş olaylar. kadar olduk sayende. <gülüyor> Ama söz, söz olsun size. <gülüyor> evet <gülüyor> ya. gezi yaparız. Tamam. Şey, Kahveyi hocam, içen tamam. kimdi sizin evde kahve? Ha, bir de evet bir de bizim evin bir özelliği ya Gökalp kalmış bizim evimizde sene kiracı. Ondan sonra bunun da bir gün işte bir akrabalarından biri amcama yani öyle gezerken kapıyı çalmış. Amcam buyur etmiş Bahra amcam Allah rahmet eylesin. Ondan sonra demiş ki işte biz böyle böyle iki sene bu evde kiracı kaldık filan. Sonra demiş bir arada demiş paşamız geldi canımız Atatürk'ümüz ondan sonra bir iki üç evde kalmış işte dedi demiş böyle kırmızalı falan geçedik geldi orada kalacaktı ondan sonra biz de evimizde buyur ettik bir kahvemizi de içti demiş ne ve adam bunu böyle çok büyük bir şeyle bize anlatırdı bu kahve de sizin evde içildi öyle mi? Bunun evet. kaç yıl hatırı olabilir ki? Ya evet Ziya Gökal Yok, bence. Mustafa Kemal Paşa kahve içmiş. Kaç yılında öldü ha bizi ya Gökal? Yani 40 yılı geçmiştir. <gülüyor> geçmiştir. <gülüyor> Hatıra <gülüyor> hala devam eden <gülüyor> bir kahve. Evet. Baksana radyo programlarına konu oluyor. Evet ya Sena yalnız bütün hikayeleri sizin eve almışsınız. Evet, Diğer evet. köşklere hikayeye bıraktınız Hı -hı. mı? Hem de var, nasıl? Var, Adana var. her yere Şimdi böyle. De, hepsinde yüzlerce hikaye var ya. Muhteşem, evet. muhteşem. Bu bir tek saymaya, büyük, büyük adamı, mi, bir tek. saymaya kalksak evet. adalar programını en az 10 program yapmaları gerekir. Ben, her bir şahsiyet. De, İsmet İnönü, evet. Troçki. Evet. Yani say say bitmeyecek bir şey var. Bence bunu adalar 1, 2, 3, 4. kadar gider. Yapacağız <gülüyor> ya biraz. Yani. Her yıl Her yıl yaparız. Her bir şey. bir evet, <gülüyor> <gülüyor> evet artı e, ben Hüseyin'e de söylüyorum e, say, canım rehberime buranın turu böyle bir kerelik dedi, birkaç gün ayrı ayrı başka turlar evet, evet. yapılabilir diyordum. Yatıya kalmalı yapalım diyoruz. Evet, Cuma evet, sabah yapın. gelinsin paz cumartesi Tabii, adada kalınsın pazar muhteşen. günü dönülsün ki Abi. iki günde dolu dolu gezeriz. Zaten yani. ruhunu da ancak evet, evet. yani o, o şekilde hayır, anlayacaklar. Çünkü Senancığım sen de iyi biliyorsun. Yani yatmak ve e, o gece yatmadan önce gökyüzünü İstanbul'da asla göremeyeceğiniz şekilde görüyorsunuz. Bol yıldızlı. Hmm. Evet. Zaman, evet şey, o evet. Gibi, çam ormanının arasında gibi. sessizlikle beraber yani sadece evet, Ağustos böceklerinin sesiyle, çam kokusuyla martı sesleri. Ya evet. martı sesi gece olmuyor. Hı. Ama yani acayip bir atmosfer şimdi. Bir de sabahana kalktığınız zaman evet. muazzam bir şey. Nereye uyandım diyorsunuz yani, ya. değil mi? Evet. Derya, yani. sen böyle dinledikçe her an bir şiir okuyacaksın hisine <gülüyor> kapılıyorum. <gülüyor> Sanki bir şiirle başlayacaksın gibi. Evet. Ya ben de adayım mı taşıyorsam <gülüyor> diyorum. Ha bir de onu da söyleyelim artık. Onu her turunda evet. söylüyorum. Ee, bu Skarlatos Vizantios, ha, ünlü tarihçi şey diyor işte adalar e, envai çeşit çiçek e, böcek bitki vardır bunlar havayı öyle bir hoş kokuya yerler ki diyor e, baharda gelirseniz deneyin şiir yazmayı Lakin. Ama adalarda da şiir yazamıyorsanız sizde hiçbir ümit <gülüyor> yok. <gülüyor> evet. yani adalar içimizdeki şairi uyandırıyormuş öyle bir şey. <gülüyor> e sen bayağı gittin artık bir iki şiir. sende uyandı mı? Ben, yok ben, <gülüyor> bir tek <gülüyor> bende <gülüyor> etkili olmadı. Yani. kendisi ben herhalde, uyanabilse evet, ben <gülüyor> yazacak ama. Kadarıyla yontulmamış küçükten haldeyecek. <gülüyor> ben onu Vay, fark hay, ettim. Hay, yani. O kadar itirazım. git gel havayı ben, kokla. Ben i̇tiraz i̇şte, ediyorum ben de. Hepimiz <gülüyor> itiraz ediyoruz. Sen bir pürsün. Fırnı. <gülüyor> çam fındık. Çam fındık. Bir de yasemini var. Yani Yasemin. ucunda da, da yasemini var. <gülüyor> e, çocuklar ben <da>, <gülüyor> ufak ufak getirebilir miyim? Öğlen yedemeyiz. Selacığım sen de orada bekle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Hadi çok tamam. öpüyoruz seni. Herkese selam. Ben de hepinizi çok çok öpüyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ Çok teşekkürler. Çok sevgiler. Evet ya büyük evet. adanın da bayağı bir reklamı oldu ha. Diğer adalar ağlayacak şimdi. Evet, evet, canım, evet, için, için geçerli. Ya. Yani şu Sen sadece büyük adaya bakıyormuşum ben onu anladım. Yok <gülüyor> <gülüyor> Şimdi büyük adadan baktığın zaman heybeli, Burgazı Kanalı'yı görüyorsun. Bir tek büyük adaya bakmıyorsun. Ya bu şeydirmiş değil mi? Paris'le ilgili vardır ya filan. <gülüyor> Eyfel Kulesi. <gülüyor> Kules en çok ee, üzerine çıktığımda onu görmediğim için seviyorum gibi bir evet, vardı, şey vardı. Var evet. Evet, evet, evet. Ya da bu çirkin metal yağını bir tek buradan görülmüyor <gülüyor> dediymiş. <gülüyor> ya çok ilginç hani dedik ya arıya arama aramayanlar, aramak istemeyenler mesaj göndersin. Hı. İki arkadaşımız aynı makaleyi göndermiş. Hüseyin Irmak ve Mete Sadetlioğlu. Neymiş? Adaların nüfusu 5 kat artacak. Bugün <gülüyor> bugün şeyde dikenle çıktı evet, çünkü dün çıktım. toplantı vardı planlarla Fakat ilgili. Hüseyin Irmak eee yerdirarak devam etmiş. İkinci <gülüyor> makalesi de Adalar Can Çekişiyor. Ya Hüseyin eğlenceli bir program yapmaya çalışıyoruz gelsin, lütfen. Hüseyin'e gelsin cançın içmekten e, kurtarsın e, diye bekliyoruz ama hiç e, la la la gizip bu duruyor. Adalar adını. Adını, batsın, bu adını, batsın bu adalar şarkısını. Dünyat abi aradı mı? Henüz gelmedi Mesaj ama bir sürprizimiz var bugün için. Öyle mi? Dünyat iliş... abi öpüyoruz seni. Bir kere, bir kere dünyada nelerde dinlendiğimizi bir say. Bir tekrarlayalım mı? Daha henüz adaların sayısını geçemedik. Evet. Abi kere İsviçre'den dinleniyormuşuz bunu tekrar tekrar söylüyoruz Cezayir'den abi. İngiltere'den ve Fransa'dan ve, ve bugün Yunanistan Yunanistan'dan bir telefonumuz, telefonumuz var Bünyet abim sen misin yoksa olamaz ki yurt dışı olmuyor olabilir peki Hı. merhaba kim o e, benim e, sus <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin şu olduk, ne nasılsın? <gülüyor> Sensiz program olmuyor. Evet ya. Desek Olan, de, yok oldu. Çok aradı zaten adam hasetinden çatladı ve aradı büyük bir ihtimalle. <gülüyor> Yani ya, ne güzel eğleniyoruz şimdi. Bugün. Bir dakika. Bu o, bu dakikalarda e, Hüseyin de burana bir baş başa bırakalım. Evet. Buyuruyoruz. Evet. Buyurun. Abri. Hüseyin abi Rizkan. Eee, champiyon ne demek? Champ görüyor ya da puru ne demek? <gülüyor> ah, ah canım benim. Bir de sen varsın onu anlamayan demek ya. Kendimi ne kadar yalnız hissediyordum. Hayır, senin Sağ ol canım adına hissettim sadece. Ben anladım da. Ha sen anladın yani. Sen de beni son dakikada satıyorsun. Aferin İyi yapayım, bravo. Şey Söylesene <gülüyor> hakikaten çampürü ne demek? Abi işte onu söyledik zaten bilmediğim. Bir tek ben onun ne olduğunu bilmeyen bir ben Neydi? varım. Herkes bana. Bu arada çampürü şey e, yangınlara sebep olan da bir şey. Yerde çünkü Öyle bir merce merceğimsi bir cam parçasının a, a, altında yanabiliyor. Biliyor musun? Bazı ülkelerde o çampürlerini evet. düzenli bir şekilde yakıyorlar. Biraz da zehirli bir bence <gülüyor> Ya Sayenbe çam türünün yanabildiğini de öğrendim ama ne olduğunu hala öğrenemedim. İnşallah öğreneceğim yani yaprağı, program bitene kadar. Ya yani iğne yapraklı dediğimiz ağaçlar işte onlar o iğne gibi olan yaprak ona tür ya da pur deniyor. İnesine mi? Onun ucuna da çiçek taktınız. Yani niye iğne demiyorsunuz Allah Allah benim. Yani Aklına kozalak gibi kaldı değil mi? Evet doğru doğru. hep kozalak kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bir değil şekilde Yasemin'i kozalan üstüne yerleştirmeye Derya, çalışıyorum Derya hoş geldin. hoş geldin. Hoş <gülüyor> Sana minik bir sorum var. Bu şimdi artık değildir ama eskiden ada daha böyle ufak olduğunda, geleni gideni daha olduğunda, son vapuru kaçırıldığında bir gelenek var mıydı? Ya kal bize kal, ayıp ne olur falan gibi. Çünkü ben bir kez kaçırmıştım. Allah'tan orada bir arkadaşım vardı da onda kaldım. Çok güzel. Bunu kasıtlı mı yaptın? Yani onda, <gülüyor> onda kalmayı mı kasıtlı? Evet <gülüyor> evet. Bu kesin kasıtlı. İnan bu bu çok iyidir bak. Bir planın varsa güzel. Evet. Evet. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> Burak'ın. Ama tersiyse ne? çok üzüldüm senin için. <gülüyor> Yani <gülüyor> Derya şunu <gülüyor> sormaya çalışıyor. <gülüyor> yani bundan bir iki hafta sonra <gülüyor> Gelirseniz... hani seni arasam sevgili Derya son vapuru kaçırdım. <gülüyor> ne yapsam Derya. acaba desem? Ya ben son zamanlarda ada deyince tasos diyorum yani tasos derken. Evet, öyle oldu yani keselim abi. Evet, yok evet ben abi kesiyorum keselim. sizi konumuz adalar. <gülüyor> Arkadaşı yayınladık. Reklama tamam. girmeyelim <gülüyor> Ama Kışıyor. gerçekten şöyle bir şey var ada saati farklıdır ve kendi halinde akar evet. <gülüyor> bu doğru. <gülüyor> ee, bir de e, e, ada seni programlı yapar. E, son sözü sen değil va pur saat söyler. Ada söylerdi. Çünkü şey, da söylerdi. <gülüyor> <Disney>. Ya <gülüyor> <gülüyor> ada volkanmış böyle püskürüyor falan. Varada Thassos hemen hemen Heybeli Adanın birebir kopyası. kopyası Öyle yani mi? Hmm. Yani tabii büyük adadan da çok farklı değil. Onu da Aa, o kadar dikkat ee, bana hiç öyle gelmedi. Ne ilginç. Yok yok öyle ya. Bütün ha. o çam ağaçları, kızılçamlar bütün doğası hatta o koyları. Ha şey ama heybesi yok değil mi onun da yani ben gözüm. Bir o anlamda söylesin. Ha, tamam. tamam evet evet. Sel ve bitki örtüsü. Tamam bitki tamam. örtüsü olarak. Evet. Yoksa içinde dünyanın en önemli kütüphanesi Aynı falan yok şey değil şey mi? Orada. Evet. Yok. yok orada bir derya da yok. Allah <gülüyor> Allah. <Arista. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Bak, gülüyor> Abi adam <gülüyor> şimdi. Ya buranın bunu... nasıl <gülüyor> <ya. gülüyor> <Bulan gülüyor> bir zellik ya? <gülüyor> ya buranın. Murancığım. Sarsırdı son bir şey söyleyip kaçacağım. Kime deryayı mı söyleyeceksin? Yok bana söyleyecek. Asiye bile olum. Asiye kıskandı he. Asiye kıskandı. Asiye kıskandı valla. Aşağı anda deryayı tırnaklarında evet, gösteriyor. <gülüyor> ya hani evet şey <gülüyor> Yani şey mi? vapurun kaçtığında. Konuğu sonuna kadar sömürmek bizim yani şey, motomuz. Ya böyle tabağında bir şey bırakma diye öğrettiler. <gülüyor> evet. Şimdi biz Ahmet, ben Hüseyin hep böyle Kadıköy tarafında oturuyoruz. Kadıköy ile Bostancı aksında. Adaların hep bir yüzünü görüyoruz. Hani... Şey vardır ya ayın hep aynı tarafını görürsün. Ya da Pink Floyd'dan the Dark Side of the Moon. Evet. E, yani Yalova'da mı? otursaydı. Onun için, onun için bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? <gülüyor> ya Dark Side of the Moon'u biz görüyoruz maalesef. Sizin görme şansınız yok. O, daha da beter. Tabii tabii. Yani e, o o, yani, aslında der ya adalı bir platforma karanlı. oturtmak <gülüyor> mümkün değil mi acaba? Şöyle <gülüyor> adalar dokuzu da hafif 24 saatte tam bir tur yapsalar neler dönüyor abi adaların o görünme ben şey. bu arada adaların sadece yani dört taraflı olduğunu sanırdım kaç tarafmış yani varmış? adaların çok tarafı varmış adanın körfezleri kıyıları ne bileyim koyuları hadi öpüyorum hepinizi tamam. <gülüyor> hala hatırlıyorum hadi git akilas milas <gülüyor> Akil Asminas da bu arada Yunanistan'da hala yaşıyor Aa, Biz ziyaret ettik Evet anlatsana Şeyin adamla Hümeti ne konuştunuz anlattı, ne ettiniz tabii, Çok etmişsiniz. tatlı bir adam çünkü. Şimdi, bir, bu, e, Hatta bir program yaptınız hmm, Evet radyoda, bir program evet. yaptık O bizim aynı zamanda danışmanımız var evet. ya, Kimi söylesen danışmanınız? Ama iki tane, <gülüyor> iki tane danışmanımız var Akil Asminas İki tane danışmanımız var e, Tabi Atina'da ziyaret ettik kendisini Bir de sizin çok yakın bir arkadaşınız daha vardı bizimle <gülüyor> Buradan bir selam Hüseyin söyleyelim. Hüseyin bir Hüseyin İrmak daha Hüseyin Ürmak. Geçen hafta buradaydı. Geçen hafta konuda evet, mı orada evet, oturuyordu? Evet biliyorum. aile içi program zaten. E, tabii biz, biz bize. Kırk kişiyiz birbirimizi biliriz. <gülüyor> Şimdi o... Um, ve biz e, bu grup arkadaşlar hep beraber hop hop hop yaptık ve gidiverdik Atina'ya. Hakikaten öyle yani. Hı. Birkaç günde karar verdik. Işınlandınız gittik. yani öyle bir anlattın ki. O, o, birden bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin orada meğerse bir işi varmış. <gülüyor> Çok iyi ya. Ve biz orada e, sağ olsun Hüseyin'in de yardımıyla e, adalardan göçen e, büyük adalılar, e, Heybeli adadan göçenler... ...Heybeli Adalılar... Ee, ...şeyle buluştuk... ...dernekleriyle... Siz bir e, yaşlılar yurduna mı ne gittiniz orada sanki... Evet. ...değil mi orada değil mi... Evet. ...çok, çok heyecan vericiydi... Evet, evet. ...çünkü çok... ...biraz hüzünlü bir buluşma oldu... ...çok, çok candan... ...çok sıcak... Yani ...herkes birbiriyle uzun zamandır... ...ahbapmış gibi bir buluşma oldu... ...hemen konulara girildi... ...hemen şeyler konuşuldu... ...çünkü hemen konulara girildi... ...konu belli, adalar... ...o kadar her şey ortak ki... ...ve e, kimisi... E, ...gerçekten hiç, hiç istemeden... ...ayrılmışlar... ...akılları orada kalmış... ...hala gelmek istiyorlar... E, ...ama e, yaşları artık... ...seksenli yaşlar... E, ...ve onlar bir... ...gerçekten canlı miras anılar açısından da... ...ve biz onlarla... E, ...yani böyle... Hem program yapmak istiyoruz hem bu anıları Hüseyin'in galiba öyle bir projeleri de var derleyip toparlayıp bir e, kitap, kitap haline getirmek galiba. istiyor. Ama biz de e, onlarla e, söyleşiler ve e, eski anıların biraz şeylerini tutmak istiyoruz notlarını, envanterlerini. Çünkü çok değerli. Onlar gittikten sonra yani silinecek. Tabii dijital dünyanın da şöyle bir iyiliği var. Hı. Artık hiçbir şey kaybolmuyor. Hı, Herkes ne yapıyorsa yedi göbek sonrası ondan haberdar olacak. Hı. Bu durumda hoş bir durum var. Ama bu tam buraya getirdin. Öyleyse ben de taşı gediğine koyayım. Ama tüm kayıtları kaybolmuş bir Büyük Adalı aile vardı. Hı. Değil mi? Hatta o Büyük Adalı ailenin Yüz kadar resmi mi bir sergide? Tabii, sanırım e, 105 tane 105 Aydın'da resmi var. adada bir yalının önündeler. Evet. İçindeler, kenarındalar. 105 bahçesindeler. bahçesindeler. E, yalı da yalı ihtişamlı Hı -hı. bir yapı. Yani bu şu demek önemli bir aile. E, hatta bir sergi düzenlendi ama aile X ailesi değil Sergi diye. düzenlenmedi. E, i̇sterseniz o? şöyle bir küçük hikayesini Anlat anlatayım onu, onun. E, bu e, bir fotoğraf albümü 1903. Hı hı. Üzerinde albümünde Prinkibo yazıyor. Hı hı. Bu arada şeyi söyleyelim. Prinkibo Prens demek. Büyük da Büyük ismi. da eski, eski Prink <gülüyor> e, ismi. Prinkibo. Yani. Ve bir aile... Yani genç bir çift bunu eskiciden böyle bakıyorlar, hoşlarına gidiyor ve alıyorlar. Bir süre sonra da zaman geçiyor. Herhalde biraz ekonomik şartlarının bozulmasından bu albümü satmak istiyorlar. Ve sağa sola haber veriyorlar. İşte satmak istiyorlar. Kim alır, kim ilgilenir diye. Sonunda birini buluyorlar. Neyse o satışlar, şunlar bunlar vesaire. Şimdi bu şey albüm e, 1903 bildiğim kadarıyla 105 tane filan var içinde e, resim bu dijital ortamda saltın arşivinde hı. orada zaten e, şey açık yani e, bir zamanda öyle bir sergi oldu hı hı. şimdi bizim girişim grubundan bir arkadaşımız da oradaki e, fotoğraftan kumsaldaki evi buldu hangi hı. ev olduğunu Evet ev er tespit edildi Evet e, ve şöyle bir e, proje başlatıldı Bu aile kim gerçekten bilinmiyor Evin e, sahiplerine o kadar eski hani gidemedik bir kayıt elimizde bir belge şu bu filan da yok Hani o zaman dedik e, evin eski hali var canlı Hı. güzel bakımlı Hı önünde ailenin resmi yani tam bir fotoğrafçıya poz verilmiş. Böyle hani ikilik koltuklar vardır ya. hani ters oturursunuz yan yana onlar işte rattandan falan böyle. Orada çocukları oturuyor. Arka planda da ailenin hizmetlileri. Hoş bir kare. Ev çok karakteristik. Böyle önünde çarpı işareti var. Ahşaptan çarpıları olan. Ve işte bir böyle o arkadaşımızın e, dolaşırken de o evi buluyor. Sonra burada bir sergi fikri doğuyor. Madem bu aile kaybolmuş, nerede olduğu belli değil. X ailesi diyoruz. Hı hı. Ve böyle bir e, aramaya... Başlıyorsunuz. Başlıyoruz ama Tabii bu arama, şey bulursun, bu arama esasında bu aileyi bulmakla ilgili değil. Bu kısmını isterseniz... Reklamdan sonra biraz daha açarak anlatmak İzliyorum. istiyorum. Bu zaten anladığım bütün program sürecek bu hikaye. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> reklam arası verelim. Bitireceğim. <gülüyor> <feyyazı> <gülüyor> <gülüyor> İstanbul devam edecek. <gülüyor> <gülüyor> Ofisten sahneye 2017.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 Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2017 Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay İstanbul devam, devam ediyor. <Gülüyor> heyecanla hikayenin devamını bekliyoruz Evet, sonuçta bu kaybolmuşluk hepimizin kendi içinde sorgulaması gereken bir süreç belki buradan bir kapı açılarak bu aileler neredeler niye gittiler şu anda ne yapıyorlar o dönemler nasıldı yaşamları eee Belki bunları kendi içimizde sorup böyle bir yolculuğa da çıkabiliriz. Adaların geçmişi, kendi geçmişimiz, nereden geldiğimiz. Evet. Yani hepimizin, evet çünkü Bana bak bugün biraz bir, bir göçmenlik durumu var evet galiba. Ama bir Atina'da bir şey yaşıyorsunuz, bir restoranda. <gülüyor> Maşallah. Evet, hikayenin evet, evet, Bence insan. devamını sen anlatsan Yok canım estağfurullah. Siz yaşadınız. Hüseyin anlattı bize. E bir Hüseyin Irmak anlatmıştı Hüseyin, bize Hüseyin bir restorana anlattı. gidiyorlar hatta. Benim bir önerim var. Hüseyin bizi arasa da. Evet Hüseyin anlatsa Hı. bunu. O arayana kadar arayana kadar, arayana kadar. Ben, ben anlatayım evet. <gülüyor> e, bu Dünya Mirası Adalar ekibini ısrarla bir restorana götürmeye Hı. çalışıyor Hüseyin Irmak. Fakat olmuyor bir türlü. Fakat son anda son gününe bir öğlen yemeğine gidiliyor oraya. Ve galiba o fotoğrafa bakılıyor. Ee, restoranı işleten adam geliyor ve şey diyor. A bu bizim Kirkor usta diyor ve halilen en azından bir canlı tanıkla şimdilik X ailesi X ailesi olmaktan çıkıyor. Yani bu demin ki kayıp Aynen. aile hikayesinden. Bir isim var artık elimizde. Şimdi bir bu isim karı, var. karı, karı bir koca var. E, 90 yaşlarında filan evet. neredeyse. Doğru. Restoranı işletenler değil Halen mi? Halen çalışıyorlar. Evet. İnanılmaz yemekler yaptılar. Yedik, tattık, mezeler. Ve bunun yanında bir de böyle bir sürprizle karşılaşmak evet. bizim için çok sihirli bir şey oldu. Yani demek ki <gülüyor> hayatta <gülüyor> her şey olabiliyor. Ama planlamadan... Gerçekten bu anlamda çok şanslıyız. Ee, Akilas Bey'le buluşmamıza da çok şanslıyız esasında. Ee, orada çünkü daha bütün gelecekle ilgili onların planlarını da öğrendik. Mesela o zaman sergi hazırlığı vardı. Çizimlerini gösterdi bize. Ee, bu senin demin gösterdiğin Heybeli Adanın. Hı hı. Şimdi esas bir kitabı çıkacak. Sanırım o herhalde sonbahar sonuna doğru çıkacak. Onun haberini Akilas aldık. Akilas Bey'in son kitabım mı olacak mı? son olmayacak. Daha üretir maşallah. Ya, onu bilmiyorum. <gülüyor> şey, i̇nşallah. Nerede dezenlantın ne bıraktın? Son kitabı olacak derken yani emekliye ayrılacak. Ya, öyle bir şey yok. yok yani o son Çizerek, yazarak evet, evet, öyle evet, var evet. olan bir evet. insan ve müthiş bir arşivi var. Şimdi, Bazı arşivden de bir şeyler evet. gösterdi bize zaten. Sırf Akiles abimiz de yok Yani Onu çok seviyoruz ama geçen de ne oldu hmm. biliyor musunuz? Ebel adı turu yapıyorum. Bu şeye geldim. Abbas Paşa sokağındayım. İşte oradaki Vidalı konağı falan anlatacağım. Bayağı da bir şey anlatıyor insan orada. Çünkü Mısırlılar falan filan yani adalarda Mısırlıların çok mülkü varmış. Ee, e, tıpkı Boğaz'da olduğu gibi. Yani bayağı zengin aileler bu. Kavalalı soyu. Evet. Hepsi bir şeyler almışlar falan filan. Onu anlatırken en sonunda bir adam dayanamadı. Çıktı evden bakın dedi. Çünkü o Vidalı köşk orada değil. O Vidalı köşk bu İkinci Dünya Savaşı'nın yakın bir dönemde mi ne? vidalı olduğu için sökülüp Mısır'a götürülmüş hı hı. E, Abbas Halim Paşa'nın vasiyeti gereği. Hı hı. Adam bakın dedi bu kitapta onun resmi var dedi. Bu kitabı yazan da şu anda elimde sizin de gördüğünüz hı hı. resimlerle Heybeli Ada. Nejat Gülen. Nejat abimiz de e, yine Adalı adayı hı hı. hani sizler gibi hadi bizler gibi de biz de artık gide gele seviyoruz oya. Öyle bir insan. Neyse o e, onun ismini de vereyim dedim. Bir tane yeni çıkan bir kitap o, var. bahsettiğin evi ha. bize zaten gezdirip anlatmıştın hatırlarsan. Böyle Hangi? Bu ev değil. Heybeliada'da bir ev vardı hani üstünanın üzerinde böyle Mısırlıydı. E, şekiller vardı. Daha ha stünlerin... şey kapısını gösterdi. Onu Tabii ev yok. Kapısını ev ha. sökülmüş girişi girişinin iki tane böyle direği gibi duruyor. Evet. Mısır yılanı ve ne var evet. ne çiçeği. Lotus. E, Lotus. Bravo. <gülüyor> Adam mısırlı olduğu için Meda Mehmet Akif'in de hamisi. Hı hı. Ee, oh. Şeydeki e, İstiklal Caddesi'ndeki mısır apartmanının sahibi. Sahibi. Mısır ha. apartmanı evet, zaten evet. şey adamın kışlığı evet. öbür taraf yazlığı. Yazılı. O sokakta yani sokağın başından sonuna kadar oradaki bütün evler adama ait. Yani ortadaki o e, köşkten tut, e, haremi, selamı, müştemilatıyla falan muazzam bir şeymiş yani. İsmi kalmış günümüze. Ama dediğim gibi bu Mısırlılar yani acayip hakimler e, İstanbul'un birçok yerinde. Ne bileyim Hidiv'in köşkünden tut, Efendim, Mısır e, konsolosluğu şimdiki e, orası da e, e, Emine Paşa. Bu da tek paşa ünvanlı kadındır Kadın Osmanlı mi? tarihinde. Onun hikayesi de ayrı. Bir gün bizim Burhan Dursun'un Boğaz bu Turun'a evet, gidersiniz. Evet. O size ballandıra ballandıra güzel anlatır. Daha da bir sürü şey var ya. Said Halim Paşa. Birinci Dünya Savaşı'ndaki e, sadrazam. Yani o zamanın başbakanı. başbakanı savaş boyunca kendisi başbakan. Aslanlıyalı diye geçiyor. Hani o şeyde e, Boğaz onu da görüyorsunuz dışarıdan. Şimdi galiba bir e, turizm şirketi onu işletiyor. Orada hmm. düğünler, dernekler falan filan bir sürü şey var. E, o Perili Köşk yani o da Mısırlıların. Yani orada bir sürü var da artık isimlerini şimdi e, söyleyemeyeceğiz belki bir kitap daha elime geçti en son e, bunu tanımıyorum daha okumak da e, yani ona da şansım olmadı. Doktor Salih Inci yazmış Heybeli Ada Ruhban Okulu. Hmm. E, ruhban Okulu'ndan yani belki biraz bahsedebiliriz e, evet, ilerleyen e, dakikalarda. Ama bu elimdeki kitap bayağı böyle kapsamlı da bir şey ha. Yani içindeki fotoğraflarıyla falan filan 450 sayfaya yakın. Evet. Acayip bir kitap orayla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler bu Salih İnci'nin Heybeliada Ruhban Okulu kitabını neymiş yedi renk yayınladı. Bence gerçekten hmm. şu anda fırsat varken Heybeliada Ruhban Okulu'ndan bahsetmelisin. Tabi tabi tabi. Ee, Ama şey, arada ee... arada kaynayan bir şeyler oldu da o yüzden. <gülüyor> hani şimdi demin sayıyorduk ya hangi, hangi ülkelerden, ülkelerden dinleniyoruz, dinleniyoruz diye. Abi esas söyleyeceğimiz ülkeyi söyleyemem. <gülüyor> evet. Oraya bir şeyler girdi. <gülüyor> evet, evet. Ee, Kamerun'du değil mi? <gülüyor> kamerundan, evet, kamerundan. kamerun'dan dinleniyoruz. Kıskanılması nasıl durum. Ya vallahi e, Kamerun'dan hani e, dinlendiğimize dair bir dostumuz e, Alper Solakoğlu e, Murat kardeşimizle birlikte bizi dinliyorlarmış. Ondan sonra dolayısıyla Kamerun'u da tahtaya yazar mısın? Hemen. Evet. <gülüyor> kamerunu, <öpüyoruz. gülüyor> kamerun'u öpüyoruz. Bu arada da hani e, şeyden e, yoklamada ismi okununca ayağa kalkmayan Bünyat abi geç de olsa derse geldi. Geldi yani mi? Yani. Verdi mi? Cezayir katıldı <gülüyor> Katıldım abicim. Katıldım <mi>? Buradayım, buradayım <gülüyor> diyor. Hatta tam da Candan Erçetin'in şarkısından önce ben de olsam o parçayı seçerdim. Demiş. Evet, Cezayir'den evet. mesajını atmış. Diğerlerini de e, sırası gelince söyleriz. Yalnız şu an bir tek kutuplar kaldı değil mi? Dinlenmediğimiz. <gülüyor> ya evet ya. Kutuplardan herhangi bir mesaj gelmedi. Yok hiç yok öyle bir Hadi ses bakalım. yok. Hadi bakalım. Çok üzgünüz <gülüyor> Şimdi sen de bu arada yine bitmemiş bir konu olan abi hani adaları sonra... sırayla sayıyorduk ya. Evet, ona bir evet, bitir abi. Bitireyim, bitireyim. Arkadaşlar, ne oldu? Arkadaşlar, Los Angeles'tan arkadaşım Belinda Karaca Onar o da dinliyor. Evet. O da eski bir adalı. Evet. Çocukluğuma Çok götürdünüz güzel. beni diyor. Ee, ona <gülüyor> buradan selamlar, öpücükler. <gülüyor> evet. Amerika Birleşik Devletleri'nden bekliyorduk zaten. Bekliyorduk. Koca yani, ülke. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi kaç program oldu? Ayıptır <gülüyor> evet, ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> ben bitireyim adaları öyleyse. Nerede kalmıştın ki? adada. Evet. Onun arkasında Terevintos var. Sedef Adası. Hı hı. Bir de Niyandros var. Tavşan Adası. Evet. Fakat bunların bir de dokuz etti. bolmuş bir kardeşleri var maalesef. Hı hı. Maltepe sahili yakınlarında. Vortonos hı hı. Adası ya da Vordonisi evet. Adası ya da Vordonisi ikizleri. Çünkü aslında bir depremde bir batıyor iki tepesi suyun üzerinde kalıyor bir ara borddonisi ikizleri denmesinin sebebi oymuş ama binli yıllardaki yani tam10.000 1010'daki on. depremde neredeyse Tamam. üzerindeki Bakıyorum. manastırla birlikte Manastırla bir Evet Manastır kalıntısı var e, üzerinde Fotoğe bu diyorsun. Aslında balıkçıların falan bildiği bir yani. yerde ama son yıllarda konuşulmaya başlandı ilginçtir Derya Maltepe Belediyesi'nin de artık çabası oldu mu bilmiyoruz ama bir arzusu oldu. Evet. Sırf Vordonisi'yi dünya mirasına katmak için ama. <gülüyor> batık, batık Adayı. Yani Onlar da size nispet yapıyorlar. Yani, <gülüyor> yani bir Batı olacak. Olsun tüm çalışmalar Olmasadan. değerli. <gülüyor> ama bize de o herhalde biraz şey gösteriyor o durumda yani. Fay hattının İstanbul'da nereden çıktığını Maltepe'den anladığım hı hı. kadarıyla ile. Ya oradaki hı hı. olay benim hı hı. okuduğum hı hı. kadarıyla e, Fay hattı tabii yani oralardan geçiyor da Bordonez adası şimdi oradan gelen bir diremine var e, küçük yağlı Maltepe hı hı. arasında oradan gelen onun o kaygan alüvyonlu yapısının üzerindeymiş ondan bakmış ondan batmış, diğer ha. adalarda aynı tehlike yokmuş Yok. diğer adalar kaya üzerinde yine faya hı. yakın tabi yani özellikle bu 1894'teki acayip deprem o kuş, kapalı çarşıyı falan yıkan deprem büyük adaları çok hı. fena vurmuş hı hı. Ee, evet. şimdi Heybeliada ruhban okulu dedik 1894'te hı. yıkılmış evet. bugün gördüğümüz okul o iki sene zarfında hı hı. Perikles Fotiadis'ti değil mi yanlış söylemeyelim o Rum mimar. Onun Hı -hı. yeniden yaptığı bina yani. Keza yine Hebel Adada sahildeki Aya Nikola. Evet. E o da yıkılmış o depremde ki büyük olasılıkta büyük, büyük adada da vardır. Yani o depremden çok etkilenmiş bir sürü evet. yapı diyelim. Ama Zaten şöyle bir durum var orada. 1894-96 depremleri. Şöyle bir durum. O bayağı bir yıkımı yapmış. Var. Ee, adaların tabii çok şey... E Yaşayanlarından da enteresan insanlar var. İki tane mesela çok uzman var profesör depremle ilgili. Bunlardan bir tanesi e, Haluk Eğidoğan. O bahsetmişti. E, Kandilli'nin başında. A, evet. E, ahşap binalar o kadar esniyor ki deprem sırasında. En sağlam binalar. <Gülüyor> e zaten. Uzun ömürlü olmasının... Sebebi de o. Ama biz tabi burada adalarda bunları çok iyi korumamız gerekiyor. Hı hı. Orada bayağı sıkıntı var adalarda. E, Ama sen de biliyorsun orada tescilli, bir sürü. yapılarda çok sıkıntı var. Önemli köşk 80li yıllarda temele kadar yıkılıp betonarme inşa edildi. Maalesef sadece üzerine ahşap kaplama yapılmış. Hatta hı hı. E, hatta biz bu yapılın orijinallerinde. Gördük galiba galası sesinde iki yıllarda o toplanıplar bu kadarla falan adaya gittiğimiz zamanlarda ne, ne görmüştük? Ya mesela şey e, o e, Çankaya caddesi vardı eski Giacoma Giacomo evet. caddesi orada zaten adaların en heybetli yapıları var hı hı. E, yani 1980 82 83'e kadar adalara gidenler o yapının e, evlerin orijinallerini görmüşler çünkü kimi 83 kimi 84 85'te temele kadar inilip betonarme ahşap kaplama yeniden yapılmış. Evet. Bir dönem e, maalesef öyle oldu Hı -hı. özellikle bu şey e, ne o 74'ler. 74'lerde de çok fazla apartman yapıldı. Mi, evet. Ya ne yazık ki halen bunlar var. Yani zaten bu bizim amaç da o nedenle bu kayıpların artık sonlanması gerekiyor. Bu değeri herkesin bilmesi ve bilincin yükselmesi gerekiyor. Hepimiz için faydası o çünkü. Her taraf yoksa beton rahatlıkla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, şey e, bitti mi adalar? Saydın mı hepsini? Saydım. Emin misin? Varsa bir eksik çıkacak Bak, şimdi bakalım çıkabilir <gülüyor> Cepten son bir adayı sakladım ya <gülüyor> yok ya tabii. bunu inanır mısınız ben de bilmiyordum Heh. şimdi diyeceksiniz ki yani o Koçun adasını falan söyleyeceksen onlar sayılmaz falan bilmem ne ama belki bu da sayılmaz ama hı hı. abi Fenerbahçe var ya bildiğim Fenerbahçe <gülüyor> burnu evet. ada yani onu da biz köprüden geçiyoruz Tabii. ya adanın unutmuşuz. Evet, A, da evet, evet. doğru doğru doğru. <gülüyor> o adalarda. Ben yani. bir yani artık şey Kız Kulesi'ni saymıyorum evet. ama Kız Kulesi'ne lafı getirmemenin de bir sebebi olsa gerek. Var. <gülüyor> o Kız Kulesi sayesinde Haliç ne doluyordu? Palamut, balık. <gülüyor> <gülüyor> Bunu nedense Burhan arkadaşımıza anlatamadık var. ya. Anlatamadık. Evet. Ya, bak koca yani koca Hı. palamut sürüsü yine bir ada sebebiydi. Evet. Adacık diyelim değil mi? Evet, Virajı evet. alamıyor değil ara, mi? Ara alamıyor. Virajı ona çarpmamak için palice doluyorlar. Evet. Yani bu konuda iyice yerleşmiş oldu diyelim. Ee, ne oldu abi? Program mı? Sabote edildi. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Sakarlı mı tuttu? Ee, i̇yiymiş iyiymiş peki. Ee, bir şey daha vardı ha? Proti hı. dedin ya. Hı hı. Kınalıada. Evet. Kınalı adı ya abi nereden tanıyoruz baktığımızda? Kınasından. O ayrı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi tabii. antenlerden. Yani bu güzel bir tanıma evet. e, yöntemi değil evet. ama adalara baktığınızda şöyle. Yani evet. hani Bostancı Kadıköy tarafından zaten hayırsız adalar en arkada. Onlar peki gözükmese de sağdan böyle proti antenleriyle değil mi? Evet, bir tabii. nevi Çamlıca Kulesi gibi. Sonra senin dediğin gibi Heybeli. Aman şey Burgaz Heybeli, e, ada diye gidiyor işte. Bir de şey gibidir Hı. ya. Kanalarda özellikle Kanalardan Vapurla Heybeli'ye giderken hmm. görmediğin yüzünü görürsün. Hani dedi ya biz adaların burhan hmm. öbür tarafını görmüyoruz. Evet. Orada da şey gibi olur. Adanın arkasından bir dev iki ısırık almış gibi. Evet. Biliyorsunuz orası taş taş ocakbeli olarak kullanılıyor. Tabii. Hatta evet. yanılmıyorsam en son o Haydarpaşa evet. inşaatında işte mendirektir, şudur budur denizin doldurulması or, oradan taş çıkarılıp kullanılıyor. Tabii 1890'larda yapılan yani evet. İstanbul Limanı, Rıhtımı yani 90'larda 90'ların başında yapılıyor. Fransızlar falan alıyorlar evet. o, o ihali. Hatta bu şeyi Osmanlıların deniz fenerlerini yapan bir hı hı. Michel Paşa var. Hı hı. O alıyor o ihaleyi ve o taşların... Neredeyse hepsi adalardan hmm. getiriliyor. Hatta sivri adadan o kadar çok ada alıyorlar ki hmm. o ada daha sivriymiş. Hmm. Şimdi o da heybeli ada gibi şöyle bir şeydir. İçine dönük, İçine, böyle evet. hani volkan ağzı gibi. Evet. Yarık var yani. O yarıktan evet, evet. zaten arka tarafına geçiyorsun. Oradan da çok ada alın, taş alınmış pardon. Bir de o tavşan adası dediğimiz yer var ya. Evet. Oradan da e, Yunanistan'ın Andros Adası'ndan. İstanbul'a göç edenler, adalara yerleşmişler onlar da galiba. Hı -hı. Onlar taş almışlar Hı -hı. ve o Tavşan Adası'na da Neandros, yani, Neandros lafı da oradan ismi oradan ha, geliyor. Ben yeni Andros. Yeni, evet. Andros sen derken ben Çattı. anlamını bilmiyordum. <gülüyor> Fakat Michel Paşa Fenerler dedin. Evet. Büyükadağıyla ilginç bir hikaye de var. Bu sefer 1860'lı yıllarda Hı -hı. tüm Feneri ihalelerini bir Fransız alıyor. Joseph Bodu. Galiba diyorum sonunda bir Y harfi var. O okunuşu değiştiriyorum, bilmiyorum ama neyse diyelim. Baudu? <gülüyor> Baudu. Böyle bir şey mi oluyor? Bilemiyorum. <gülüyor> Biz bütün... Fransız ekolü herhalde. karar verdiniz. <gülüyor> evet evet. Yok bizim gaz sahip Biz, Biz evet. Şey <gülüyor> zayıf halk olduğumuz için Fransız okulları arasında adam şöyle bir şey yapıyor. Bugün Büyük Adanın merkezi diye bildiğimiz yer. E, ilk merkezi değil, esas e, şu Kalipso otel, sonra e, Macassia, Macassia. Kalipso hmm. oteli nasıl? Mesela İskenderiye indik, <gülüyor> tamam, duygada indik. Herkes o kadarını bilir. Evet, evet. Meydan var, yukarıya doğru giden sağdan bir yokuş var. Splendid ah. oteli tarafında. Evet, evet O yön. Bizzat Kalipso e, arkasında Splendid yok, eski Giacomo var. E, Splendid daha sonra yapılıyor. O alan. Adanın merkezi. Tamam. Ee, zaten e, es, ilk otel de e, deniz kenarında gibi. Yani deniz yüzeyinde. O sonra yanıyor. O tepeye o gördüğümüz otel inşa ediliyor. Ee, anladığım kadarıyla da tekneler oraya yanaşıyor. Orası yani, doldurma mı ilk e, giriş? E, tabii, Genelde şeyde öyle. Doldurma, çünkü Heybeliada da öyle. Bayağı, şimdi, adalar, maalesef, şimdi, doldurma, bayağı bir doldurma. E, evet. e, daha sonra bu adam e, bugünkü meydan olan yer kayalık. Hı -hı. Yani hiçbir özelliği de yok haliyle. O, o yüzden oranın da merkez olması öyle bir hafif bir yokuş vardır ya Hı -hı. E, Şeye saat kulesine çıkan Hı -hı. öyle bir yokuş falan yok. Kayalık burası küçük bir falez var. Adam bütün etraftaki arazileri alıyor. Kayalık arazi pek bir şey etmeyen. Ondan sonra da orayı dolduruyor. O bizim gördüğümüz eğim Kaç senesi bu? 1867 70 gibi falan hep aynıymış hep <gülüyor> <başladım>. <gülüyor> Doldurup, bir Doldurmanın doldurması Sultandan doldurması. rıhtım iskele izni alıyor hmm. Onu da yaptırıyor Yaptırınca adamın aldığı araziler Bilmem kaçla çarpılıyor Ve ondan sonra Orası büyük adanın hmm. merkezi oluyor Bu da Sevgili Akilas Milas'tan evet. Bir bilgi Tabi Akilas Milas derken şeyden de bahsetmek lazım. Uluslar, Ahmet, belki Yok hı. ondan da bahsedeyim tabi de. Ama sıraların. Pars Tuğulacı. Pars tuğulacı. babam tabii çok severdi. Ki. Pars tuğulacı. e tabi ki ondan da bahsetmek lazım. Hı hı. Onca kitabı var Adalı üzerine. İngiliz deyimler sözü Tanrı verdi. Evet. <gülüyor> evet. Şey de çok güzeldir. E, Pringipo'da Tatlı Hayat. Hı hı. A, Amerikan elçisinin e, anılarını yazdığı bir kitap. Hmm. E ee, esasında yani bir e, nereden başlayalım derlerse hmm. tabii ki Akilas Milas, e, Hasan Kuru Yazıcı, Pars Tuğlacı'dan sonra böyle keyifli bir roman isterlerse ben gerçekten onu öneriyorum. Çünkü e, Amerikan elçisi geliyor buraya. Normalde rezidantı Pera'da. Evet. Fakat Pera o dönemler yani bunlar 1890 sanırım. Pera e, Pis ...köpekler var... ...kokulu, nemli... E, ...çok mahpul bir yer değilmiş... Şimdi, ...size bunu yolluyorum... Tamam. ...savunmasını yaparsınız... ...o nedenle <gülüyor> adamın da birazcık <gülüyor> sağlık sorunları var... ...başta söylemiştin ya... ...adanın havası, orman... <gülüyor> e, filan. ...ve diyor ki... ...adaya gidiyor, çok beğeniyor... ...yazıyor Amerika'ya... ...ben diyor... ...böyle böyle adalarda yaşamak istiyorum... ...rahatsızlığıma da çok iyi gelecek bu Hı. hava... ...biliyorum... Ama her gün gidip gelebilirim işe. Bana bir tekne bulabilir misiniz yani? Evet. Verir misiniz diyor. Ve o hani güzel bir tekne vardır ya. Hala o mudur bilmiyorum. Ama yok ya küçük <gülüyor> böyle <gülüyor> ahşap e, bir motorlu e, bir şey hmm. vardır elçiliğin. Amerikanın elçiliğinin. Hmm. E, hala kullanılır. O, o mudur artık bilmiyorum sonra yine. Yani yuvarlak veriyorlar. kıça olan bir tekne tahta düz burun. Neyse boş ver. Ee, arkası <gülüyor> düz de <gülüyor> burnunun düzlüğünü hatırlamıyorum. Ee, neyse tamam diyorlar. Ve adam her gün o tarihlerde düşünün. Pera'ya iş yerine gidiyor yani. <gülüyor> Amerikan iş <gülüyor> yerine gidiyor. Ve onunla ilgili bir kitabı var. Baya da güzel. O tatlı hayatı bir anlatışı var. <gülüyor> <gülüyor> Bak o adamdan daha beterini yapan var. Yani daha büyüğünü. O İngiliz Büyükelçisi Sir Buller. Ha, adam evet. gidiyor adayı satın alıyor. Ben evet. diyor uğraşma böyle işlerle. <gülüyor> Yasa adayı satın Çıldın almış mı adam. Bu <gülüyor> Ve abi oraya şato yaptırıyor adam öyle değil. Hani bugün evet. biraz böyle uzaktan gördüğünüz kule var ya. Evet. O Sir Bulver şatosundan kalma. Evet. Yani o yassı Adanın şeyidir, sembollerinden biridir. Orada bir de partiler falan yapıyor. Abi, Böyle eski fotoğraflar var kocaman. Acayip zaman, acayip bir şeyler var. Ama yaramamış. Dantel, elbiseli kadınlar. Sen diyordun ya sağlığa iyi geliyor. Gitmiş, hayalık olan adayı seçmiş. <gülüyor> Halbuki bir heybeli, bir burgaz, sanaturyumların açıldığı yani. Evet, evet. Heybeli evet. biliyorsunuz, e, tabii filmden de bahsetmek lazım. Yani en azından isminden Kelebeğin evet. Rüyası, Rüyası. değil mi? Çıkıyor. O filmde heybeli bayağı Ben heybeli adacı oldum bu arada. Sizler ikiniz büyük adalı. Sen kinalı burgaz. Sen, <gülüyor> Hayırsız adam. Hayırsız adam. Benim adıma neden konuşuyorsun? Ben de... hiç ayrım yapmıyorum. Biliyorum da abi ikiniz devamlı bu adamla görüşüyorsunuz. Her yerdeyimce ben de seviyorum. Diyor. Bir de şey var, hı, hı. Hüseyin Avni e, hikayesini çok iyi bilirsin Horoz. Ha Horoz Reis. Evet, Horoz Reis. Adaların önemli bir e, sembol ismi Horoz Reis. Yetvard Akdeniz. Akdeniz mi dedin? Soyadı Akdeniz. Abi bak Akdeniz ülkelerinden, Portekiz'den, Porto'dan evet. bir dinleyicimiz. <gülüyor> Hadi ya. Hem de Burhan e, vasıtasıyla. <gülüyor> Burhan vasıtasıyla. Evet ne kadar güzel. ulaşmış yani çok ilginç değil mi? Ve diyor ki ona bir selam söyleyin. Porto'ya selam. Evet. Porto'ya selam <gülüyor> ve ara veriyoruz. Evet. veriyoruz. Ama işte birazdan horoz. horoz. Horoz'da Okey. isten bahsedeceğiz. Film, müzik, oyun Popüler kültürün en goncuklu budikleri. Anlamsız geyik, boş muhabbet, kültürel açılımlar ve bin fil. Geek yapar her cumartesi 13-15 saatleri arasında. 101.4 Şehrin Efsanesi'nde. Dertli gönüllere giren işte benim Zeki Nuren. Dertli gönüllere giren işte benim Zeki <Gülüyor> 1001 İstanbul devam edecek. Siz de bu bayramda Daruşşafaka'ya destek olun. Anne ya da babaları hayatta olmayan çocuklarımızın iyi bir eğitime ve geleceğe sahip olmalarına katkıda bulunun. Hadi Daruşşafaka.org adresine girin, çocuklarımızın eğitimine destek olun. Sigareyi bırakmak gözünüzde büyüyor mu?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 Düşes when I landi, katosta ya mazaka, haydarga ke dem, to haydira ses aman yasu, çok sebiyoru. kalmıştık. Evet, Yetvart yani. Akdeniz e, aslında çok önemli bir iş yapıyor. Burası adalar. Karayla irtibatları kesik ve bir hastalık durumunda Yetvart Akdeniz yetiştiriyor. Kartala e, hastaları. E, bir tür ada ambulansı iş, işini görüyor ve bir sürü e, hastayı e, karaya yetiştirmiş. E, hatta deniyor ki zenginden Ücreti alır, yoksulsa cebine biraz da para koyarmış ki yani lazım olur hastanede diye. Bu ask, o askıda hikayeli. Askıda gibi, gibi. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> evet, evet, evet O ondan sonra da bir yetişen kuşağı yetiştirmiş. Yani yetişen Ahmet Reis Mehmet Reis ha, Bunlar gibi. hızır gibi. Hızır gibi evet, aynı. Evet, ada hızır. hızır ada hızırlar. <gülüyor> evet aynen öyle. Ada yorgileri. Bak, <gülüyor> Hızırla yorga arasında da ilişki var. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet evet evet. Orada hatta <gülüyor> balıkçı barınağı vardır kumsal tarafında evet. büyük adanın orada bakın teknelere hepsine değil ama üzerlerinde yetişen yazar bazılarının evet. hatta o yetişenlerin son kuşağında işte Ahmet Reis oralarda dolanır hep hatta kendisi söylemişti e, Horoz Reis öldüğünde onun naaşını o getirmiş Knalıada'daki e, mezarla ve o diyor hiç görülmemiş bir deniz konvoyuymuş yani yüzlerce ee, Tekne eşlik etmiş. filoya oh, Evet resmen Horoz Reis'in naşını e, taşımak için e, şu anda adalar belediyesi deniz ambulansı var ismini değil mi Horoz Reis evet. olarak koydular kendisi de Kınalıda Ermeni mezarlığında yatıyor. Adaların çok ünlüleri var yani evet. say say bitmez yani müsaade ederseniz şöyle hızlıca ben bir tamam. <gülüyor> adalardan geçen bir, bir, bir şey söyleyeyim evet. yani bir ünlüler geçidi ünlüler geçidi bir kere malumunuz Atatürk e, Anadolu Kulübü'nde çok sevdiği bir yer adada evet. orada 25 numaralı odada kalıyor sık sık ziyaret ediyor İsmet'in önünün zaten orada bir Hebelada da evi de var müze uzun şu anda. evet müze ve çok yüzme sevdalısı her gün yüzüyor meşhur, çok da özel fotoğrafları vardır hep oradan meşhur ...çivileme atlaması var. değil mi <gülüyor> <gülüyor> müzede var <gülüyor> müzesinde var bak, evet. bak evet. müzede de bir Aynur kızımız bir var ya o müze ben yani bir sürü müze gezmişimdir evet. hani yerel rehberleri vardır. <gülüyor> O Aynur'u ne kadar güzel anlatıyor. Gerçekten öyle. Ben, hani, sağ ol. Ben o Heybeli turunu yaptığımda Aynur'cum diyorum ay bir başlıyor evet. böyle mest oluyor herkes. Neyse devam. E, tabii bir e, Troçki var. Evet. Yani bunları söylemeden geçemeyeceğiz. Evet. E, bir de e, e, ona yatıyla şeye geliyorlar Splendide geliyorlar. Hı -hı. İçinde kimler var? Maria Kalas e, şey Onasis Adnan Menderes sanırım evet. bunların böyle bir ziyareti var ne yapmışlar? bilemiyorum artık <gülüyor> Splendid'e Splendid gitmişler Splendid Şimdi... de Splendid evet yani evet, öyle az öyle. buz değil. Değil yani. Çok Mesela hep şey, şey denir dünyanın ünlü şarkıcıları geçmiştir o otelden. Splendid, Mesela şu evet. an duydum ki Maria Kalas. Splendid evet. muazzam. Winston evet. Churchill evet. var. Fransça. Churchill gelmiş mi? Evet. Agatha Christie. Gelmiş değil mi bunlar? Tabi tabi tabi tabi. Yani. Hebelada ya. yani. hey, ağlıyor çünkü o da diyor ki bizde de. Otel de la diye bir otelimiz vardı diyor. <gülüyor> Oraya da gelenler olurdu diyor. <gülüyor> <Ay> canım <gülüyor> Kralı evet. Pol gelmiş. Polk. Son da Venizelos. Hmm. Ya yani, yes yani, rıza e, Şahpeli'li galiba. ile evet. geliyorlar baba. Evet. Savaronanın adalarla hmm. olan bir fotoğrafı var. Google'da bulabilir arkadaşlar. Evet. evet. evet. sizin Heybeliada'da fena değilmiş ya. Heybeliada'dan <gülüyor> ya sayısak işte Yeseri Asım Aksoy var. Evet. İsmet İnönü. Evet. Yani sayacağız şimdi ben devam. mesela şöyle, or, şeyden devam, et, devam edeyim biz mi? Şöyle bir seni. E, ressam İha Polisi yani ee, Fazıl Ahmet e Aykaç. Durdurayım yalnız orada evet. ben alayım sözü çok da e, dikkatli Kınalara. konuşmamız gerekiyor. <gülüyor> Çünkü e, bunlar iki arkadaş. E, İsa Pulisi göreğ e, grafiker ressam diyelim. E, Fazıl Ahmet Aykaç da ünlü bir şairimiz. E, bunlar bir vesileyle bir araya geliyorlar. Böyle bir e, işte muhabbet. E, bir şeyler içiyorlar falan filan. E, İsa Polisi de ikisini resmini çiziyor. Biri masada biri ayakta. Ondan sonra da e, bu bir içki şişesinin üzerinde kullanılıyor. E, bu resim. <gülüyor> e, etiket. Etiket olarak kullanılıyor. E, fakat daha sonra bunu üreten e, bu içilecek şişeyi üreten İhab pardon İhab Hulusi ben niye hesap diyorum ee, o orijinal resmi çok ciddi buluyor çünkü ikisinin de öyle bir suratı var ki biri oturmuş biri ayakta ee, değiştiriyorlar karikatürize ediyorlar ikisi de gevrek gevrek gülen birlerine dönüşüyor <gülüyor> çünkü reklam olarak çok başarılı bulmuyorlar aslında o akşam buluşmaların sebebi de hüzünlü bir Olaymış galiba. Yani bir evet. arkadaşların evet. ne kaybetmişler zaten onun için ikisi de neşelenecekleri hmm. yerde çok hmm. ciddi bir surat yapısındalar. İlk etiket oymuş ama daha sonra reklam açısından çok evet. başarılı bulunmadığı için en konu karikatürize edilmiş. Ama efsane Hı. bir şey. Yarım yüzyıldır bu etiket evet. günümüze gelmiş. Geldi. Halen kullanılıyor. Evet, evet. Çok sağ e, şey. Devam yapıyoruz. edeyim mi? Evet. <gülüyor> <Daha> kimler var? <gülüyor> Yesari atladın mı sen? Yok söyledi. He söyle bir şeyler söyle sen. deyince özel Ona bir üzerinde durdun değil mi? mi? Heybeliada diye üzerine vuruyorum bak <gülüyor> şimdi. Ama bak şöyle bir gerçek de var ki yani hepimizin de bildiği bir Heybeli'de. Değil mi? Her zaman hani o Mehtaba Mehtab çıkardık. Onu yani yapan adam ya evet, olsa evet. heybeli adalı yani. <gülüyor> evet. Niye biliyorsan... var? Biraz şey. E... <gülüyor> bir sonraki programa çalarız zaten. Evet. Peki bununla ilgili i̇şte milik bir şey olay daha bu. var. Bu bir seneki, Ge gelecek sene, sene. bunu tamam. yapacağız. <gülüyor> evet. Bununla ilgili yine bir şey daha var. Orada ben gördüm. Melih Cevdet Anday'ı da yazmışım. Daha görmediklerim var. Ya dur onu gördüm ama o hangi adada? <gülüyor> büyük adada mı? Ben bilmiyordum çünkü. Melih Cevdet. Arka da sayfayı çevir um... Neyse boş ver. Melih Cevdet Anday da şey diyor. Yahu diyor her gece mehtap mı olur diyor. Büyük adam. <gülüyor> Büyük adam o yüzden ben. Ada vapuru yandan çarklı. Ya dinlemiyorsun ki sen beni. Bir <gülüyor> <yana çözmüyoruz>. Allah <gülüyor> <yarabbim> ya burada <gülüyor> Ya ben Yani mantıken bir hata var diyor şarkıda. Derya Peki canım. <gülüyor> her gece mehtap olmaz. Olmaz diyor. <gülüyor> evet. Yani neyse evet. peki tamam anlatalım devam edelim. Melih <gülüyor> Cevdet Anday da şöyle küçük bir hikaye geçeyim. <gülüyor> Aslında Melih Cevdet Anday e, şeyde. Kadık Kadıköy'de Kadife Sokak'ta oturuyor. Oradan da memnun. Fakat orası Barlar Sokağı diye bilinen sokak. Hı hı. Ee, onca işte şikayet dilekçeleri veriliyor. Şu veriliyor. Orada oturmaya kararlı. Fakat e, o, o barları kapattıramayınca Büyükada'ya gidiyor. Son 1-2 yılını orada büyük yaşıyor. Yılını evet. Efendim devam edelim. Evet. Sonra meşhur futbolcu Lefter Mina Urgan e, Ziya Gökalp bunlar bildiğim kadarıyla şimdi bu e, Büyükada Büyük Dostları Adada diye bir edebiyatçılar grubu kuruyorlar. Ahmet Ağaoğlu Hamdullah Suppi, İclal Sayır, Necmettin Sadık, Fuat Köprülü. Orada bir durdurayım <gülüyor> seni Mina Urgan'ın anısından bahsedelim mi Tıraşık'a? Evet e, Mina Urgan e, şeyde Büyükada'da Büyükada'da e, Cemal Bey'in köşkleri Zaten dedesi hı hı. Orada doğuyor Bugünkü Kadıoğlu köşkü ee, Babası e, Tahsin Nahit Annesi de zaten Cemal Bey'in kızı Neydi ya ismi onu unuttuk bayağı iyi eğitimi almış hı hı. Bir Kızımız Onunla evleniyor Zaten ikisinin Çocukları Mina Organ e, Troşki gibi büyük adaya geliyor. İlk ama tokatlı geliyor değil mi Ahmet? 1929'da. E, hatta bir e, Rus konsolosluğunda kalıyor bir süre. Ondan sonra şeyde de Daha sonra da büyük adada ara başa köşküne yerleştiriliyor. İki yıl orada kalıyor. Ama da büyük bir paranoya içerisinde e, bir öldürme korkusu da var. E, yanıyor köşk yanınca moda da şifa çıkmazında. Başka bir köşke taşınıyor ama orada kendini hiç güvenli hissetmiyor. Sonra geliyor son senesi bir buçuk yıl Sivas Topol köşkünde kalıyor büyük adada ve biraz daha denize yakın bir köşk. Zaten bahçesi şeye kadar iniyor denize kadar iniyor. Hep aynı Rum balıkçıyla ve iki korumasıyla balığa çıkıyor. Şeyden işte Mina Urgan'da, genç kızımız tabi. O dönemde serde solculuk da var. Zaten efsane bir kişilik troşki. Yüze yüze geliyor ama çok da böyle çaktırmadan son anda bir hamleyle kaya doğru <gülüyor> uzatıyor ellerini. Ee, tabii iki koruma panik oluyorlar, kalkıyorlar. Bu da işaretlerle çok yoruldum demeye çalışıp tutunuyor. Aramızda bir metre kalmıştı diyor ama bu ee, Rus korumalar uzun süre ellerine e, bıçak mı batırmışlar? Yok şey get get demişler. <gülüyor> Türkçeyi tahmin <gülüyor> <yet, izlemişler>. edin. <yet. gülüyor> get get demişler ve uzaklaştırmışlar. Haliyle evet. Troşki'ye bir metre artık iki metre kadar yaklaşmış. Onu anlatırdı. Anlatıyor. Ee, yanılmıyorsam bir dinozorun anıları. Evet. Evet, evet, evet devam ee, tabi hiç Cevdet Anday dedik ee, ve Cevat Şakir Kabahaşlı ailesi o aile zaten şahsına Şakir münastır her bizi. bir e, hmm. kişisi sanat e, şeyse yani hmm. ayrı bir cevher o, Cevat Şakir içinde Bodrum'un kurucusu diyelim <gülüyor> <gülüyor> Şakir Çok Paşa ailesi de. işte Rosta Köşkü hmm. diye bir şey var orada ama şu anda maalesef yok hmm. olan köşklerden biri orada ailenin çok uzun süre şeyleri geçiyor yaşamı ve hatta bir kitap da var bununla ilgili çok güzel bir kitap herkese tavsiye ederim işte Fahri Nisa Zeyd, Zeyd. Aliye Berger, Freya Koral, Necat Devrim, Şirin Devrim kitapta Şirin Devrim'in yazdığı zaten bir kitap. Ee, Azra Erat, ee, ondan sonra e, Ahmet Refik Altınay, Yahya Kemal Beyatlı, Halide Nusret Zorlutuna, Mehmet Akif Ersoy, Ömer Seyfettin, e, Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fahri Özensoy, Frat Kızıltu, Yeseri Asım Erso, Arsoy, Osman takın Şükrü Tuna yani <gülüyor> Yahya Kemal, Nurullah Ataç, ıı, Reşat Nuri Güntekin, Said Faik, nasıl ki? <gülüyor> Hüseyin Rahmi Gürpınar, Aziz Nesin, Orhan Pamuk, efendim, Zeyad Selimoğlu, Ahmet Rasim, Halde Edip adı var. ...Fazıl Ahmet Aykaç... Evet. ...anlattın şeyde... ...Zabel Asadür... ...önemli bir Fazıl kadın... ...Fazıl Ahmet Aykaç şair... ...ve tüm saydıkların edebiyatçı... ...demek evet. ki... ...Skarlatoz Vizantiyos haklı... <gülüyor> ...odaya gelirsen... Evet. ...biraz içinde bir yetenek varsa... ...şair ya da edebiyatçı <gülüyor> oluyorsun... ...gerçi bunlar adaya geldiğinde zaten yani olmuşlar... ...daha devam ama. ediyor... Hadi bakalım. <gülüyor> ...vaktimiz var <gülüyor> mı? <Bakalım>. ...ama hepsi <gülüyor> oh, önemli... Yani evet. ...Elif Şafak... Oral İpek, Çalışlar, hmm. Beyçak, Be Be Altan Öğmen, Buket Uzuner, Atol Behramoğlu, Edusun, Selda Alkor, Komet, Enis Batur, Gündüz Vassaf, Nilgün Cerahoğlu, e Bennu Yıldırımlar, e işte gazeteciler, Balciçek, Pamir Ergün... Gündüz Mutlay, Eşber Yağmur Dele, Deleli, Gila Benmayar, Ali Bahram Bayramoğlu, Etan Mabuçyan, Halit Kakınç, Balkan Naci İslimli Lali Mahsur. <gülüyor> Ruh ayağa <gelmeniz. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, şey Liz Behmer Rose yeni kitabı e, çıktı onun da adalarla ilgili. işte Fethi Okyar, Orhan Türker, Var tamam. oğlu var diyorsun bu liste. Yani oğlu, sizi ikna edebildim mi adalarla yani ilgili şey, kaç evet. program yapmayı evet, düşünüyorsunuz? Evet. Evet. Zülfü Livaneli'yi söyledin mi? Var mı Hayır. Ha Onu da söyleyebilir Daha söylemediğim, benim atladığım, kim bilir neler var? Ben Yok, af, sen, af, şey, herkesin affına sığınarak da hızlıcana saymaya hani, çalıştım. şu anda programımızı Sayın <gülüyor> <güzel> Zülfü Livaneli, <gülüyor> hani alınmasın. alınmasın. O da çünkü <gülüyor> şeyde Sedef Adası'nda kalmış bir süre evet. ve o adalı bir kitabı var onun. Ee, Serenat'tan önceki yanlış hatırlamıyorsam. Bu ha, kitabı şey üzerine aslında. Tam. Orada bir söylemiyor ama Sedef Adası ile ilgili. Ama ve çok o, hoş bir hikayesi var orada. Tam şu anda günümüzün Kediler ve Martılar tabii çok ilginç bir kitap. Çok evet. güzel. Adını unuttum keşke. Neyse bakarsın ee, belki şeyden. Bak bu ki orada Google'da hatırlarsın. Hemen, ben neyse. daha yeni çünkü bir evet. şey yaptım. Peki Hüseyin Hı. Ya bunca adalar, modalar derken ben şöyle bir programımıza baktım abi. Adalarla ilgili önümüzdeki haftalar içerisinde bir tek sen yapıyorsun. 20 Ağustos'ta Heh. Büyükada. Heh i̇şte abi şunu bir bize kabaca bir anlatabilir misin? Ee, kaça gelebiliriz? Nasıl gelebiliriz? <gülüyor> <gülüyor> Sadede gelelim abi biraz tur satmamız lazım. <gülüyor> Valla onda büyük Vapur İskesinde Heh. buluşuyoruz. Evet. Yürüştür olduğu için evet. programımızda Ayah Yorgi Tepesi yok. Zaten İsa abi Tepesi yetmez var. herhalde yetmez. değil mi? Onu yetmez dedim yetmez. ya yani evet. gecelemeli olması lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, ama gene de bir günlük program için olabildiğince şeyi e, sıkıştırıyoruz araya. İsa Tepesi haliyle Hristos Manastırı yetimhane. O müthiş ya bir yapı. Bir de biliyorsunuz bütün İstanbulluların e, hani Allah dedikleri bir soru vardır. Hani Hangi yetimhane, hangisi ruhban okulu, <gülüyor> hangi adada? Anlıyor o ya, değil mi? Böyle aklı söyle söyleyesin gelir, genelde de 150 yanlış hakkı kullanırsın. Evet, evet, evet, evet. Ama bu programdan sonra artık evet, evet. bu da bilinecek. Heybel adada ruhban okulumuz. Evet. Büyük, Büyük adada ha? yetimhanemiz. Peki var. o yetimhanenin hoş bir hikayesi varsa, yani o yetimhane olarak yapılmış değil aslında. Gene e, Orient Express ile ilgili bir hikaye bu. E, Bera Palas var, Tokatliyan var. Hatta e, ama yazlığa ihtiyaç var. Onun için Tokatliyan yazlığı açılmış. Fakat o da yetmiyor. Adalara oteller. Hatta bir sürü köşk otele dönüştürülüyor. E, çünkü e, onu da söylemek lazım. O dönemlerde yani 1800'lerin sonu 1900'lerin başı e, Dünya Burjuvazisi ya da aristokrasi arasında şöyle bir gelenek var. İşte İtalya'nın Capri Adaları'na gitmek. Ee, bir e, önemli olay bir de İstanbul'un Prens Adaları evet. yani şu an belki e, o kadar büyük bir prestij yok adaların ama şeyden de anlaşılıyor işte yani o Maria Kalasların o Hı -hı. gelmesi bir sürü köşkün otele dönüşmüş olması e, ya da direkt otel olarak inşa bir ee, de bu kadar e, kişinin e, tarihi kişinin buraya metiyeler düzmesi boşa evet. değil ben size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Adaları e, e, sizin sayenizde biraz daha da e, derinlemesine öğrendim. Epey bilgi edindim. Onların üzerine e, sizlerle gezdikten sonra oturup Üzerine çalıştım, hiç bilmediğim kapılar açıldı, oradan başka yerlere daldım, saçaklandım filan böyle. Sayenizde daha da büyük bir heyecan yaşadım. Bizim burada Dünya Miras Adalar da yapmak istediğimiz de işte sizin yaptığınız şey bu değerleri anlatabilmek. Siz bunu bir tur rota olarak yapıyorsunuz, bu değerleri anlatıyorsunuz. Yani ne kadar çok insanı anlatırsanız o kadar iyi. Ee, esasında ben isterdim ki en çok da adalarda yaşayanlar. Sizin evet. bu turlarınıza katılsın. Çünkü Katılıyorlar hani yaşayıp ya. gidiyorlar Mutlaka evet, evet. Yavaş, yavaş Çok ilginç. Evet. Yani ben <gülüyor> zaten oturuyorsunuz. ya ama çünkü geç, evet. yanından geçip gidiyor. Farkına bile evet. varmadan. Evet, evet, yani evet. herkes için demiyorum elbette ama o değeri fark ettiği zaman zaten bizim bu heyecanımızı neden bu kadar yüksek olduğunda anlayacaklar. Çünkü ...çok değerli biricik bir yer... ...senin bu söylediklerin Bizim... ve yaptığımız turlar... ...bana hmm. genelde neyi hatırlatıyor biliyor musun... ...yani adalar... Yani ...çocukluğumuzu hissedebildiğimiz... ...yani İstanbul'da hmm. en iyi hissedebildiğimiz yerler... ...hatırlarsınız hepinizde... ...ne zamanki böyle hani... ...okulda eğitim döneminin sonuna yaklaşılır... ...sınıflar boşaltılır... <gülüyor> Boşal. ...nereye gidilir... Dümbeleklerle adalara <gülüyor> gidilir... Evet, evet, evet, evet, evet, <gülüyor> düm düm düm düm, düm, düm. <gülüyor> ...değil mi abi... Evet. <gülüyor> orada hakikaten ama bak bu turlarda da hani bilmiyorum ee, daha bayır böyle çıkıyoruz ediyoruz şey yapmıyoruz bak bizim her ada turumuzda abi yorulursun morulursun bir tepeye çıkma var evet, evet. yani Heybeli adada abicim bir kere şeye gidiyoruz ruhban okuluna gidiyoruz <gülüyor> ee, da tepeye çıkıyorsun sen evet, evet. Ee, değil mi manastırın metamorfosis esasında ha. adalar aslında yani İstanbul'da tarihsel bir kent peyzajının kültürel bu doğal kentsel ve beşeri yönleriyle korunduğu yegane yer evet. bu çok önemli başka şu anda bir yer yok onun için bunu çok çok iyi korumamız lazım ve orta uzun vadede de yapacak çok iş var hepimiz için. Burada tüm adalıların izninizle Hayır. bir şey söylemek istiyorum. Çok <gülüyor> söyle. <gülüyor> yani Bilecek tüm adalıların ya. e, işbirliği gerekiyor. İşbirliği evet, evet. ve elbirliğiyle adalarımızı hem günlük ihtiyaçların yıkıcı etkilerine e, terk etmeden hem de kamu kurumlarını e, desteklemek ve e, bu tür etkilere kapılmamaları konusunda uyararak e, biz adalıların görevimizi yerine getirmesi gerekiyor ve mesela burada bize destek ve katkıya çok ihtiyacımız var onu rica edebilir miyim radyodan et hemen <gülüyor> no, ete, çabuk et Peki. dünya mirası adalar facebook sayfamızı lütfen beğenin işte bu Beğeniriz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> paylaşın adalar hepimizin onu koruyalım, koruyalım. Sağlıklı şekilde gelecek kuşaklara aktaralım. Öpelim koklayalım. Evet evet. evet, evet. Bir son bir şey diyeyim. Söyle abi, bir bitiyor. sürü isim saydık ya. Ha. Bir dinleyicimiz de alığımız sadık dinleyicimiz ve arkadaşımız Mete Saadetlioğlu ben de geliyorum adalara beni niye saymadınız demiş. <gülüyor> en sık gelenlerden biri diyorsun. Yani ee, bir son bitirmeden önce de tamam. hani şehri terk etmek istediğimizde ya bırakın şehri abi. Dünyayı terk ettiğin yer var terki adalarda. Terki dünya. Asiyeci bunu hmm. bir daha o güzel sesinle söyler misin? Terki dünya. Hangi adada? Söyleme. Tura gelsinler. Evet. <gülüyor> Ahmet'in tura bekliyoruz. Ha, ama da ama bir dakika bir dakika dünyanın... gelecekler için bir şey söyleyeceğim. Ne Lütfen size? ayakkabılarınızı çıkarın adaya girdiğinizde bir müzeye <gülüyor> giriyormuş gibi girin o titizlikle. <gülüyor> Hı, arkanızda hiçbir şey bırakmadan kurallarıyla gezin, eğlenin ama bir müzeden çıkar gibi tertemiz çıkın. çıkın evet. Çerinizi, çöpünüzü toplayın. Bunu mu evet, demek evet. istiyor? Hatta şey. O yani yapmasanız bile toplayın bir şeyler, gidin. Harika <gülüyor> olur. Öpüyoruz programımızı. 5 öpüyor. dakika ya. Herkes 5 dakikadayız bir şey kalmaz. Öptük. Öptük. Görüşmek üzere. İçimi Altyazı Son erdi